Açık kastet. Aynat. Bugün 10 Şubat Cuma. Yıl 2017. Ay 2, gün 41, Kasım 95. 1438 Hicri Cemaziyelevvel 13, 1432 Rumi Ocak 28. Günün tarihi. 180 yıl önce bugün 10 Şubat 1837'de Rus yazarı Tuşkin öldü. En önemli eserleri arasında Yevgeni Onegin Manzum romanı ki Tchaikovsky tarafından opera olarak bestelenmiştir ve gene Mussorgsky tarafından bir opera olarak bestelenen Boris Godunov adlı tarihi dramı vardır. Ayrıca da yüzbaşının kızı sayılabilir. 119 yıl önce bugün ise 10 Şubat 1898'de 3 kuruşluk operanın Alman oyun yazarı, tiyatro kuramcısı şair Bertolt Brecht Augsburg'da doğmuştu. Büyük, Büyük Saatle, saatle Marif Takvimi Will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Or just a... Yes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gülşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Will You Still Love Me Tomorrow adlı parçayla Roberta Flake'e kulak verdik. Bu Şiraz grubunun şarkısının yeni bir yorumuydu, coverıydı. ...tabii o da eski ama çok... ...Roberta Flack Grammy ödüllü... ...Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı... ...müzisyen... ...her janda da söylüyor... ...jazz, soul, rhythm ve blues... ...ve folk dallarında halk şarkıları da söylüyor... ...Amerikan folkloru... ...ve kendisi 80 yaşında... ...bugün... ...10 Şubat 1937'de... ...doğmuş önemli bir müzisyen, Grammy ödüllerini de üst üste kazanan ender müzisyenlerden bir tanesi diyelim. Ona da bir günaydın diyelim. 80 yaşında ve yolumuza bakalım şimdi. Evet. Tarihte bugüne bir göz atalım. Önümüzdeki hafta yani pazartesiden itibaren Galeano'nun yeni kitabı kadınlarla başlayacağız hafta başına getirdik onun için bir iki günlük bir haftalık bir ara oldu Galia'nın son kitabını bitirdikten sonra evet tarihte bugüne bakacak olursak 1950'de bugün ee, oldukça önemli günümüz açısından da çok anlam ifade eden bir olay 1950'de bugün komünistlik suçlamasıyla yargılanan üniversite öğretim üyelerinin davası sona erdi. Ve Behice Boran ve Niyazi Berkes 3'er ay hapis cezası alıyorlar. Önemli akademisyen, genç akademisyenler. Pertev Naili Boratavsa beraat etmiş. 1900 81'de bugün Genelkurmay Sıkı Yönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı 5 sanatçıya teslim ol çağrısı yapmış Onlar da Sanatçılar da vatana ihanet durumundalar herhalde Cem Karaca, Melike Demirağ, Şanay Yurdatapan, Sema Poyraz ve Selda Bağcan Darbeler bu şekilde korku ve terör saçan Rejimleri getiriyor beraberinde. 1987'de bugün ise e, yazar Aziz Nesin e, Cumhurbaşkanı Kenan Evren devlet başkanı ve kendisini darbenin başı olarak diktatör olarak ortaya koyan Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine açtığı tazminat davasını mahkeme reddetmiş. Aziz Nesin'in açtığı red gerekçesi Cumhurbaşkanları ancak vatan hainliği. Dışı, su, bu suçundan yargılanabileceklerin dışındaki suçlardan yargılanamayacakları gösteriliyor. Aslında e, hazır bu tarihi durumlardan bahsetmişken ilginç bir şeyden de e, söz etmenin yeridir bu akademisyenlerle bin. Başbakan yardımcısı da ihraç listesi yeniden yöke gidecek, yanlışlar düzeltilecek, düzelecek diye bir açıklama yapmış ama biz geriye dönelim ve şeyden bahsedelim. Mesela Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ember Ziya Karal ...bir ihbar yapmış... ...1940'larda cadı kazanı... ...kaynarken... ...Cemil e, Koçan ...kitabını... ...tarihçi Cemil Koçağ'ın kitabından... Özetli, ...özetliyor... ...onu da... ...Fehmi Koru kendi sitesinden almış... ...şöyle oluyor... Bin, bu ...tam yıl dönümünde sözünü ettiğimiz şeyler de... ...1940'ların cadı kazanı... ...adlı kitabının bir bölümünde de... ...Uğur Mumcu da anlatıyor... ...e... Can alıcı bilgi de şöyle. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ziya Karal tarih ya da hangi dalla uğraşıyorsa ondan uğraşmayı vazgeçmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bir vatandaş olmaya karar vermiş. Ve 1945'te 45 sonunda gizli yazı yazıyor. İstanbul'da yayınlanan ve haftalık siyasi mecbua olduğunu ilk sayfasında açıklayan bir derginin kapağında yazı yardımı vaat edenler. Dikkatinizi çekerim. Yazı yazmayı vaat edenler başlığı altında fakültemizden doçent ve Boran, doçent Perte Boratav ve doçent Niyazi Berkes, bir de ilmi yardımcı medya Berkes'in isimleri görülmüştür. Bu politika eğilimi, ilmi düşünceyle uzlaşma kabul etmeyecek karakterde olan bu dergiye, doçent Boran'la doçent Poratav'ın ihtisaslarıyla ilgili de olsa yazı göndermelerini, doçent Beyce Boran'ın yayınlanmasını, doçent Berkes'in yazı vaat etmesini, ilmi yardımcı Medya Berkes'in yazı vaat etmiş olduğunu söylemesine rağmen, diye devam ediyor, Mecmuayı gördükten sonra kendi hakkındaki ibareyi yayınlamamasını akademik kariyer düşünce ve çalışmalarıma aykırı gördüğümü ve yukarıda adı geçenlerin bu hareketleriyle fakülte içindeki durumlarının göz önüne alınması gerektiğini saygılarımla arz ederim. Hı -hı. Koskoca ünlü profesör böyle bir ihbar mektubu yazıyor. Sonuç bir dergiyi yazı verme vaadinde bulunmuş. Dört hoca üniversiteden atılmıştır 1948 yılında. Hırs hırs evet 1950'de de komünistlik suçlamasıyla ayrıca yargılandıklarını biraz önce söylemiştik 3'er ay hapis cezası alıyorlar Boran ve Berkes Borat'a beraat ediyor 28 Şubat'ta aynı şekilde bir dejavü gene biz bunu görmüştük hadisesi yaşanıyor ee, ...ama bir de şeyden bahsetmeliyiz... ...27 Mayıs darbesinde... 1960'ta ...147'ler diye adlandırılan... ...147 Üniversite Öğretim Üyesi... ...bir anda atılıyor... ...aralarında çok e, tanınmış kişiler var... ...profesörler... ...işe yaramaz iddiasıyla kovulan... ...Ali Fuat Başki, Recai Galip Okan'dan... ...Yavuz Aba'dan... ...Bülent Nureşen İsmet Giritli... ...Masar Şevketi, oldu ...Matematikçi, Ratip Berker... Felsefeciler, Hıfzı Timurtaki, Dün Mengüşoğlu, Siyaset Bilimci Profesör Tarık Zafer Tunay'a, iktisatçı Memduh Yaşa gibi. Atılış sebeplerini söyleyeyim mi? Lütfen. Miyaza Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılıyor. Üç tane Muzaffer adlı, hepsinin adı Muzaffer olan üç Milli Birlik Komitesi üyesinden şöyle açıklamalar geliyor. Efendim demokrasiye giderken elbette Beyazıt'tan geçecektik diyor Muzaffer Özda. Nasıl? Bir başka Milli Birlik Kurulu MBK üyesi Muzaffer Karan, bir başka Muzaffer, bu, bunu beğeneceğini tahmin ediyorum, ahlaki, ilmi, ideolojisi yönünden yüz kızartıcı notlara sahip olan, bilhassa çoğu komünist, mason, kifayetsiz, cinsi sapık, Kürt devleti kurmak isteyen, asistanlarını metres olarak kullanan, doçentin yazdığı kitaba imzasını koyan, senede 3-5 kere fakülteye uğrayan üyeleri affettik diyor. Affettik yani attık, görevden attık anlamında. Affettik, affettik mi? Şey. Evet, af, görevden affoldunuz deyince bitti, ya yani atılıyorlar. Hmm. Nasıl ama suçlar? Bir Naifmiş. Ba bir başka... M.V.K. üçüncü 3. Muzaffer Yurdakuler'de yapılan iş Atatürk gerçekleştirmesinde gerçekleşmesinde hızı artırmak buna uymayanları uzaklaştırmaktan ibaretti demiş. Muzaffer. Evet bu 3 Muzaffer'in gerekçeleri bunlar işte. Ama en çok bence kifayetsiz ve senede 3-5 kere fakülteye uğrayan üyeleri atmalarını beğendim ben. Ben ikincisinde şey diye gelecek diye bahsettim. İkinci Muzaffer'de. Ellerinde zincirli olan üstü deri giysiyle. Var onlar. Cinsi sapık. He, o kısma mı değerlendiriyor onlar? Evet öyle. Kürt çalışılmış yayıtı. o zaman dersler. dersler, dersler Açıklam çalışılmış. Açıklama yapılmadı ama dersler çalışılmış. Evet Dün Tarih Coğrafya Fakültesinden 70 yıl önce ihraç edilip Tarihe geçer, itibarsız Olarak geçense onları atanlar Oldu diye de Biyanet'te bir değerlendirme Var Enver Ziya Karal'ın ihbarıyla 100 karası ihbarıyla 48 45'te ihbar 48'de Tasfiye Ve e, Türkiye'nin önde gelen Aydınlarından Bahsediyoruz 1950'de Türk Barış Severler Cemiyeti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Beyce Baran daha sonra tutuklanıyor, tahliye oluyor, Türkiye İşçi Partisi'ne giriyor. Ve Türkiye 70'te de Türkiye İşçi Partisi genel başkanı oluyor. Tabii ki 12 Mart sonrası darbeden sonra partisi kapatılıyor, kendisi tutuklanıyor ve 15 ile mahkum ediliyor. Sonra genel af. Sonra genel başkan oluyor tekrar. 1980 darbesinden sonra yurt dışında Gürdalön çağrısına uymadığı gerekçesiye Türkiye vatandaşlığından çıkarılıyor. 87'de hayata veda ediyor. Geri kalanını uzun boylu anlatmayayım ama önde gelen e, folklor ve edebiyat adlı e, araştırmaları, kitaplarını yazan Pertev Naili Boratav, 1998'de sayısız kitap yazdıktan sonra Fransa'da 1998'de hayata veda ediyor. Niyazi Berkes de büyük bir sosyolog. Pek çok ülkeye Kanada'da geldi, sonra Hindistan'da Aligarh Üniversitesi'nde ders verip İngiltere'de de çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok eseri var. Onun eşi olan Mediha Esenel sonra Berkes, sonra Esenel Pek çok eseride de onun da var. Emekli olduktan sonra geç kalmış bir kitabı yazdı. Pek çok da e, e, öğretmenlik yaptı. Aralarında da Ben de bulunduğu pek çok öğrenci yetiştirdi. İşte böyle. Durum bu. Geçişimiz tarihten. Da, gün be gün darbe ve darbe e, böyle gidiyor. Fehmi Koru'da akademisyenlere ihraç konusunda... Ergenekon ve balyoz davalarını yolundan saptırıp yargılama sürecinin bugün de bir zulüm mekanizması olarak algılanmasına sebep olan neydi? E, darbeci olmayan hatta konunun içinde adının anılması mümkün bulunmayan kişilerin Ergenekoncu ve balyozcu olarak yaftalanıp hukuki sürecin bu yolla sulandırılmasıydı. Neredeyse bütün bir askeri birlik casus diye suçlanmıştı. İşte şimdi de bir kalemde 330 öğretim üyesi üniversiteden atıldı. İşte bunu yapmayacaktınız deyip bu hatırlatıyor şeyleri. Mülkiye'de de hocalardan haysiyet sınavı var. O koltukta oturmaya devam edecek misiniz diyorlar. Ankara Üniversitesi'nde kanun hükümünde kararnameyle 72 akademisyen, ihracı. Ardından da mülkiye'de düzenlenen bir toplantı var. Kerem Altıparmak onun şeyle e, bilgisayardan vermiş periskop mu deniyoruz değil mi ve e, baya dekan vekili profesör doktor Kadir Gürdalın ihraçları bilmediği benim bir etkim o yoktu şeklindeki savunma yaptığı toplantıda akademisyenler ve dekan bekine neden istifa etmediniz ya da elinizi taşın altında koymadınız diye soruyorlar zor dakikalar yaşatıyorlar. Evet. 28 Şubat'a karşı kurulan Özgür Derde isyan etmiş aynı zamanda muhafazakar e, cepheden Allah'tan korkun KKHK hukuk son son verin demişler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisini kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiğim Milli Görüş'ten Milli Görüşün ile lideri Necmettin Erbakan'ın başkanlığında Refah Yol koalisyonunun askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmaya çalışıldığı 28 Şubat sürecinde yaratılan mağduriyet üzerine İslami haysiyetlerle, Hassasiyet. hassasiyetlerle kurulan e, özgür derdi bu ulağanüstü hal kararnameleriyle kamuda ve üniversitelerde yapılan tasviyelere tepki göstermişler. Uzun bir paragraf kullanmışlar. Evet ve hiçbir somut bilgi belge olmadan geleceklerini karartıyorsunuz insanların diyorlar. Üniversitenin saygınlığı ve düşünce özgürlüğü yok edildi. Allah'tan korkun diyorlar. Evet. Oldukça önemli tepkiler var. Üniversitelerin kendilerinden neler gelecek merakla bekliyoruz. şeyden TÜSİAD'dan ve iş çevrelerinden bir tepki geldi mi? Bir ülkenin bütün üniversitelerinin neredeyse yok edildiği muazzam bir süreç yaşanırken pek bir ses yok galiba değil mi? Siz görmediyseniz ben hiç görmedim. Baktım ben de göremedim ama öğrenciler ve mezunlardan çok sayıda ses geliyor. Mesela Boğaziçi Üniversitesi mezunları ee, Ankara siyasal bilgilerden ihraç edilen 23 akademisyenden biri olan anayasa hukuk alanının önemli isimlerinden doçent Murat Sevinç'in ki aynı zamanda bazı internet sitelerinde de yazı yazıyor çeşitli yayın organlarında onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyoruz diye yani Türk Anayasa Hukukuna giriş gibi yazılar. Akademiyi özgür düşünce ve bilgi üretimi ortamını katledenler Türkiye'yi büyük bir uçuruma sürüklemektedir demişler. Öğrencileri de mezunları da hocalarımız özgür düşüncenin teminatıdır. Murat Sevinç, üniversitedeki ilk yılımızdan itibaren bizlere her zaman bütün farklılıklarımızla var olabileceğimiz bir dünyaya inanmamız ve böyle bir dünya için çabalamamız gerektiği bilincini aşılayan hocalarımızdan biridir. Bizlere bu anlayışı hayatlarımıza aktarabilmemiz için en güzel örneği yine kendisi teşkil etmiştir, diyor. 2000 13, 14, 15, 16 mezunları ayrı ayrı. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunları imzalamışlar bunu. Çok sayıda şey var. Baskın oran da karizmanın yırtılmasına doğru başlıklı şeyde. Ee, şey diyor yani referandumun çok zorda olduğunu söylüyor. Belki onu da... E, sizin öneyle konuşma fırsatı buluruz. Reddedilecek dememek için çok zorda diyorum. Çünkü maddenin tabiatı fazla zorlandı. Ha Şah huzurdan Allah ilan etmek dışında ne varsa anayasa değişikliğine konuldu. Şimdi kara kara düşünme zamanı. Acaba geri gönderip bir parça budattırmak mı lazım filan diye. Tarzan zor durumda derlerdi bizim çocukluğumuzda, ona benzedi diyor. Her şey birbiri üstüne geliyor. Dış politikada da zor durumda. Amerika'nın güvenilir dağlarına kar yağıyor. Ki ona geleceğiz. Amerikalı muhtarları, pardon şerifleri Aksaray'a, pardon Beyaz Saray'a toplamayı bizden öğrenen Trump, Suriye'de Kürtler hazırlığı açıyor diyor. Kalkıp Müslüman vizelerini yasaklıyor ve gönlünce bir ey çekemiyor reis demiş. Ve kuvvetler ayrılığı nasıl oluyormuş bak yargı bağımsızlığı nasıl oluyormuş çekmeye diye millet başlamış durumda. Çünkü gerçekten de son kararı yeni bir mahkeme kararıyla iptal edildi gene Trump'ın şey çok ilginç bir şey oldu. Temiz mahkemesi de Trump'ın seyahat yasağına karşı çıktı çünkü baskın evet. sözünü ettiği gibi. Yani seyahat yasağının askıya alınmasını yasalara uygun e, buluyor. Çok ilginç San Francisco'daki 9. temiz Mahkemesi. Halbuki Donald Trump şöyle o ünlü tweetlerinden bir tanesinde şunu yapmıştı. Sizinle mahkemede görüşürüz. Ülkemizin güvenliği tehlikede diye ünlemle bir tweet atmıştı ama dinlememişler. Mahkemede görüşür söz konusu olan ülkenin güvenliği diyor ama olmamış şimdi Amerika Birleşik Devleti yüksek mahkemesinin önüne gelecek korku popülizmiyle de 3 ayrı yeni kararname imzalamış özel yani birimler oluşturuyor 3 yeni kararnamede. Ee, Birincisi ulusumuza yayılmış olan ve gençlerimizin ve diğer insanların pek, pek çok kimsenin kanına giren suç kartellerinin geride kalması için Adalet ve İç Güvenlik Bakanlarını yetkilendiriyorum diyor. Nasıl? İyiymiş. İkincisi şiddet suçunu azaltmak için özel görev birimi oluşturmak üzere Adalet Bakanlığına yetki veriyorum diyor. Yani bir GI Joe ıı, ya da Power Rangers gibi Duterte ile de biraz karışık bir durum var. Duterte gene biraz insafa gelmiş durumda. Mecburen çünkü binlerce kişi öldü ve artıyor şey korkunç. Şimdi Trump ama aynı şeyleri yapmak niyetinde ve üçüncüsü de Adalet Bakanlığı'na suçu durdurma planını ve kolluk kuvvetlerine karşı uygulanan şiddet suçlarını durdurma ve engelleme yetkisi veriyorum diye bre bre bre diyorsun aynı zamanda evet. Trump kızı Ivanka Trump'ın kreasyonlarını satmamaya kararı alan Nordstrom firmasını eleştirmiş dünyanın geleceği ve barış aslında Ivanka Trump'ın e, kendini nasıl hissettiğini ve babasına nasıl davrandığında da olabilir e, çünkü e, Trump halen aktif olarak kullandığı kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kızı Ivanka'ya e, haksızlık yapıldığını söylüyor ve şunlara demiş Kızım Ivanka'ya Nordstrom tarafından büyük haksızlık yapıldı. O mükemmel bir insan ve beni her zaman doğruyu yapmaya yönlendiriyor. Rezalet ifadelerini kullanmış Trump'ın tweet'i. Birkaç saat içerisinde de binlerce kişi tarafından paylaşılmış. Düşünün işte. Ivanka'nın modu düşük olacak. Böyle kendini iyi hissetmeyecek. Ondan sonra babasını iyi yönlendirmeyecek ve ondan sonra dünyanın Halini düşünün ne kadar kötü olabilir? Ama çocuklar ve e, oğullar ve kızlar bu işin dışında bırakılmalı. Siyasetle ilgilenemezler. Yani siyasetle ilgileniyorlarsa da başka işler yapamazlar. Öyle Çıkar de, çatışması on, olur. Ondan yani. demiyordur. Yani şey diyordur babuşka gerilme bu kadar fazla falan evet. diyordur o yüzden. Hayır o kendisi zaten vazgeçtiğini açıklamıştı. Yapmayacağım reklamını giyim şirketini falan diye. Aha, anladım. Fakat mesela şey var ya o meşhur sözcüsü Trump'ın bir kadın biraz baldını bir şu anda unuttum. O çıkmış şey, televizyona ve al ben alışveriş yapmaktan hoşlanmam ama bu durum olmaz. Gidin elbise satın alın. Ivanka'nın giysilerinden satın alın diye akıl almaz bir suç işlemeye devam etmiş. Şeyde ipin ucu tamamen kaçmış durumda yani. Tamamen kaçmış durumda. Hele yani kendi markasından için Ivanka Buradan evet. işte Rusya'ya, Suriye'ye, Irak, kreasyonlarını göndersin. Libya'da olabilir, Somali, Afganistan. Ama e, şimdi tekrar azıcık şeye de dönersek, <gülüyor> bu ticaret fikri fena değildi aslında. Biz de şey yaparız, e, yalnız e, yani e, Kamuoyu araştırmalarında hayırcılar arttıkça artıyor ve Erdoğan'ın kafası karışıyor. Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek değil. Bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız ama ne yapsa öyle, karizma öyle çizildi ve daha çizilecek ki o kadar olur diyor. Yeter ki 7 Haziran'dan sonraki gibi gevşemesin hayırcılar ve patlamasın bombalar diyor. Ve not koymuş İbiş Rektör korku ve koltuk uğruna 158 yıllık mülkiyi mahvettin bu arkandan gelecektir. Unutma demiş. Baskın oranda. Bilmiyorum ben o kadar Karizman'ın çizildiği görüşüne e, haklılık vermem mümkün değil. Çünkü mesela dün Rusya hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin uçakları e, Suriye'de Elbap'ta Türk askerinin bulunduğu binayı bombaladılar ve üç asker hayatını kaybetti ve onlarca da yaralı var e, Türk askerleri içerisinde. Bir diğer taraftan da Beşer Esad yönetimi de orada Türkiye ile beraber savaşan Özgün Suriye ordusuna e, militanlarına saldırmış e, bununla alakalı olarak herhangi bir protesto gösterisi gördünüz mü siz civarda Rus konsolosunun önünde hayır görmedim çok işte, ilginç yani eğer eskiden olsaydı böyle protesto gösterileri bir anda çıkardı ama şu anda böyle bir şey yok zaten kazayla vurmuşlar Ondan öğrendikten sonra zaten protesto gösterilerinin yapılmamasına hak verebiliriz ama dehşet verici bir şey ondan biraz bahsedeceğiz. Şimdi ilk yarım saati doldurmak üzere sadece başlık olarak verelim. Fırat Kalkanı harekatında şehit sayısı dün 69'a ulaştı. Son iki günde 13 şehit olduğu açıklandı bu. Senin de sözünü ettiğin Rusların kazayla vurmuş olması, Türk askerlerini vurmasıyla beraber. Ve çalışmalar artık Elbap'ın tam içinde meydana gelmeye başlamış. 170 gündür devam ediyor Fırat Kalkanı'nda. Dün 5 asker daha şehit olmuştu. 3'te Rusya'nın vurduğunu katınca 170 günde 69 şehit. Yani 2,5 günden az bir sürede her 2,5 günde bir şehit veriliyor. Ve bu çok önemli bir mesele çünkü kazayen vurmuş olduğunu açıklıyorlar. Senin de dediğin gibi hiçbir hadisede olmamış. Yani bir de şöyle düşünün. Kazayla kendi müttefikini, orada savaştığı kendi müttefikini vuran bir ülke bu Suriye'de kim bilir kazayla kaç bin kişiyi öldürmüştür. Savaşmadığı halde sivillerden bahsediyorum. Evet. Tıpkı Amerika'nın da yaptığı gibi Afganistan'da, Irak'ta ve başka yerlerde Somali'de, şurada burada. Fakat bu şu soruyu da soralım ve burada kapatalım istersen. Yani peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2011, 2001'den beri dünyanın yedi yerinde filan ordu birlikleri bulunduruyor. Kendisine Britanya Büyük Britanya ya da Birleşik Krallık'ta bazı yerlerde Fransa kendi eski sömürgelerinde Malide şurada burada müdahede bulunuyor. Suudi Arabistan Yemen'de. Suudi Arabistan'da ciddi kayıplar veriyor. Veriyor. Fakat bu kadar ölü veren kaç tane ülke olduğunu sormamız lazım. Yani her iki buçuk günde bir şehit vererek gidiliyor ve bu sayı yükseliyor. Evet bunu da sormamız herhalde gerekiyor. Ee, bir de ilginç Binali Yıldırım'ın yılbaşı gecesi kameralar önündeki şovuna dahil edilen ardından da El Savaş'a gönderilen ve dün cenazesi alınan uzman çavuş Mahmut Uslu. Dün Hürriyet gazetesinde şeyi vardı, fotoğrafı vardı. Beraber fotoğraf çektirdiği ikisi de Elbap'ta ölmüş durumda. Çarpıcı bir görüntüydü. Binali Yıldırım'ın hemen yanında telefonla konuşurken yemek masasında görülen kişi de öldü. Ve sendika orgun bir haberine göre uzman çavuş Mahmut Uslu'nun yakını... Ne için ve neden savaştığımızı bilmiyoruz. Çıkıp bir insan anlatamıyor, ikna edemiyor. Bu çocuklar ne için gidiyorlar demiş. 429 Suudi Arabistan askeri ölmüş. Hem anındaki çatışmada bu arada. Ne zaman? Başından Başından beri. beri. Ne ve kadar oldu? Suudi Arabistan 2015'te başlamış işte. 2 evet, seneye yakın oluyor. Mart 2015'te başlamış. Evet tam 2 sene olacak evet. neredeyse. Yani Onda bu oranla... esleri varmış. Bu oranda evet iyi bir çıkış bu iyi bir hesap böyle giderse Suudi Arabistanı da geçebilir diye düşünebiliriz çok acı bir durum var ortada istatistiksel olarak evet öne bilecek bir şey yok ne için ve neden savaştığımızı bilmiyoruz bile demişler peki şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz açık kaste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 So I came to see Beni softly with song, Roberta Flack. 80 yaşında şarkıcı, şarkı yazarı, sol müziğin önemli temsilcilerinden bir tanesi, en ünlü şarkılarından birinde dinliyoruz. 80 yaşını bugün dirak etmiş durumda misofleyde son çaldık açık Radyo Burası 949 açık gazete programı devam ediyor saat 849'a 20 var ve sürdürürsek dün Biraz önce konuştuğumuz şeyleri artık dün gibi e, oya Baydar da elbabın önemli Tepeleri bizim önemsiz çocuklarımız diye eleştirel bir yazı kaleme almış Şehitler, kurbanlar, ölü çocuklar üzerinden yükselen iktidardan hayır gelir mi sorusunu soruyor. Financial Times'da Türkiye elbaba girerse bölgedeki nüfuzu artar diye bir yorum getirmiş. E, fakat durum gayet karışık Suriye'de de. Bu arada sen e, vermişsin e, benim yokluğumda. Amnesty International'ın şok edici raporu, Suriye'deki inanılmaz bir şey, insan e, mezbahası başlığını taşıyor, kitler halinde insanları astıkları ve Saydnaya e, hapishanesinde dünyanın en karanlık yerlerinden e, bir tanesi olduğunu belirtebiliriz. Yani 7 bin şey, 17.700 ölüm. ...hem bir kısmı, on dört bini, on üç bini asılmayla... ...geri kalanında sürekli işkence ve korkunç şartlar ve hastalıklar yüzünden olmuş... ...yeryüzünün en feci yerlerinden biri olması... ...hem cinayet, ortadan kaldırma, işkence ve yok etme diye... ...ve ondan sonra da kitle mezarlarına, toplu mezarlara gömüyorlarmış sürekli bir işkence ve ses ses çıkartmamaları isteniyormuş en önemli şeylerden bir tanesi de eğer bağıran olursa daha da ağır cezalara ve hatta birbirlerini birbirlerine cinsel tecavüz etmeye de zorlanıyorlarmış filan akıl almaz bir şey bu bunu çok uzun iki yılı aşkın bir araştırmanın sonunda hem orada zaman zaman bulunanlardan mahkumlardan hem de bazı görevlileri de bulmuşlar ve konuşturmayı başarmış Uluslararası Örgütü. Hem savaş suçları hem de insanlığa karşı suçlar oluşturuyor. Ebu Lokman mesela şu andaki Rakka'nın valisi işit valisi, Zehra Nallüş Ceyşul İslam'ın eski lideri Hasan Abut, arhar Şam'ın kurucusu, kurucu lideri ee, sonra Ebu Yahya El Hamavi şu andaki Ahrari Şam'ın lideri hepsi bu cezaevinden çıktıktan sonra e, kendi örgütlerini kuran insanlar Sadece orada gördüklerinden tabii sonra. Yani şöyle canım. de olduğu söyleniyor bu cezaevine giren insanların yüzde yetmiş beşini bir daha geri çıkamadığı canlı olarak geri çıkamadığı da orada kalanların orada kalan bir avukatın demeşlerinden bir tanesi. Evet ve sesleri seslerden kurgulayamışlar mesela damlayan musluklardan ya da vurulan kapılardan çünkü mahkumlardan ses çıkmıyor. İnleme sesleri zaman zaman ve sopa seslerinden bayağı kurgulamışlar bütün hapishanenin nasıl bir mimari kurgulama yöntemi uygulamışlar sistematik aç bırakma evlerinin, yani böyle bir durum var diyor. Nicolette Wallman'la yapılmış çok ayrıntılı bir e, konuşma vardı. Makrasina'da mülakat. Suriyelilerin geçtiğini anlamak için bu hele, e, şimdi mülteci Suriye'den gelen mültecilere de izin verilmiyor ya, Trump, Donald Trump'ın emirleriyle, emirnameleriyle e, sistemli olarak aç bırakılan, kuşatma altında olan, evlerinde, okullarında bombalanan ve sürekli olarak sivillerin hapishanelerde de feci durumlara maruz bırakılan 2011'den beri devam ediyor. 5-6 seneden beri devam ediyor. Öylesine ki rakamları her zaman yaptığımız gibi şey yaparsak sadece asılmalarla yılda 2100'ün üzerinde. Yani günde 6 kişinin nasıldı her gün 4 saatte bir kişinin. Ya da e, öbür şey toplu rakamı da verecek olursak yılda 3000 bin civarında insanın yani günde 8, 3 saatte bir insanın öldürüldüğü bir yerden bahsediyoruz. Ama her gün, her 8 saatte bir olan bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hayatları için, hayatları için son şans olarak giden insanlara... Kapıların kapatılması dehşet verici bir durum olarak karşıya çıkıyor ama kuvvetler ayrılığı şimdilik henüz işler durumda gibi gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yeni bir biraz önce söylediğimiz gibi mahkemenin iptal kararı da var. Ama ne olacağı konusunda hiç kimsenin bir fikri yok öte yandan da çok önemli bir gelişmede şeyden bahsedeyim Meclis tabii ha, Birleşmiş Milletler'in bir başka raporu da çıktı öldürülen Arakan Müslümanlarının sayısının da Kasım ayından bu yana Myanmar'da e, ordunun Arakan Müslümanlarına hedef alan saldırılarında binden fazla kişinin Aralık Ocak iki ayda bin kişinin öldürülmüş olabileceğini söylüyor Birleşmiş Milletler. Dünya bir Gerçek bir cehennem halinde. Buna karşı da bir tepki gösteriyorlar mı Türkiye'den bilmiyorum. Yok. Fazla bir şey yok. Ahmet İmamla... Davutoğlu gittiğinden beri konuşan da yok. İmamlar ve öğretmenler hedef alınıyormuş. Öte yandan Roma... Çocuklar aynı zamanda. En evet. son yayınlanan bir haber daha vardı. Orada da bebeklerin doğrudan hedef alındığına dair çeşitli iddialar yer alıyordu haberin içerisinde. Evet onlar da yani Birleşmiş Milletler 220 mülteciyle ayrıntılı görüşmeler yapmışlar. Çoğu öldürülen ve kaybolan tanıdıklarını olduğunu söylüyorlar. Bu da bir cehennemi manzara. Independent gazetesinde yayınlanmıştı May Bulman'ın yazısı. Roginia'daki Müslüman çocuklar doğrudan bıçaklarla e, öldürülüyormuş. Bu da yani kaç? Sekiz aylık çocuklardan bahsediliyor. Beş aylıktan altı yaşına kadar olan bir şeye kadar. Yok, 8 aylıktan 5 yaşına kadar olan çocuklarda da bu tip bir saldırıya gerçekleştirmişler aynı zamanda. Bir de dünyanın en büyük mülteci kampını da az kalsın kapatıyorlarmış. BBC Türkçe'nin haberine bakılacak olursa dünyanın en büyük mülteci kampı mahkeme kararıyla açık kalacak. Ancak Somali'de, Somali'de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere büyük saldırılara çeşitli orduların saldırıları altında da Da Dadaab 260 bin Somali mülteci kalıyor. Onu da kapatma kararını almış Kenya hükümeti. Çünkü Eşyabab örgütü saldırıları bu kampta planladığını iddia ediyor. Hı. Neyse mahkeme şimdilik bunu durdurmuş. Tabi Donald Trump'ın da şeyi genişletme kararı aldığını söylemedik değil mi? E, Guantanamo üstünü. Yok söylemedik. Evet genişletecekmiş. Hı -hı. Yeni karar almış. Oradan da pek çok yini başka sonunda teröriste çıkar mı çıkmaz mı bilinmez artık. BBC'nin Kenya muhabiri Nancy Kasungira hükümet kararı temize götürebilir demiş. Yani 260 bin Somalili mülteci ne yapacaklar bilinmiyor. Romanya'da yalnız protestolar önemli bir istifa getirmiş. Bitmiyor. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayı suç kapsamından çıkaran bir kanuna karşı 500 bin civarında insan sokaklarda şehirlerde, caddelerde, meydanlarda devam ediyor. İlginç fotoğraflar var. Tartışmalı bir af kanunu. Adalet Bakanı Florin de Perşembe günü görevinden istifa etmek zorunda kalmış. Basın toplantısında açıklamış Başbakan Sorin Grindeanu'nun günlerdir devam eden ve on binlerce hatta yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri sonuç veriyor. Ee, Ticaret Bakan istifa etmişti hükümeti protesto etmek için fakat devam ediyor. Ciddi bir şey var. Böyle de Türkiye'de de 19 muhtar görevinden uzaklaştırılmış, bitmiştir. Evet. 19 muhtar ve 40 göl korucu gölden korucu uzaklaştırılmış durumda. Evet ve bu Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi de bu işte akademik şey devam ederken akademiye olduğu gibi neredeyse yok etmeye yönelik çok geniş kapsamlı bir tasfiye var. Başbakan yardımcısı da. Ee, Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre ee, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye akademisyenlerle ilgili liste kimin hazırladığı sorulmuş, AKP milletvekilleri sormuş. Ee, listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıyoruz. Herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesi mümkün değil demişler. ...o da bir... ...yeniden YÖK'e gidecek, yanlışlar düzelecek demiş... ...ama YÖK'le de BBC Türkçe'nin yaptığı konuşmada... ...YÖK'ün bizimle ilgisi yok, üniversitelerle ilgili demişti. E bu üniversitelerde bu kararı verenlere... ...herhangi bir yaptırımda bulunulacak mı peki? İyi bir soru, zannetmiyorum. İnsanların hayatıyla oynamak, ekmeklerini elinden almak... ...bu kadar kolay mı olacak? Ha yanlışlık yapmıştık, lütfen geri dönün demekle... ...her şey çözülecek mi? Onu da yapacaklarını beklemek biraz... ...bizim iyimserliğimiz olabilir... Ama e, böyle bir şey çok yay, yaygın bir yani mezunlar derneklerinden, öğrencilerden, e, çeşitli Özgür Der gibi derneklerden, Fehmi Kurgu gibi gazetecilerden ve çok sayıda da e, yani, yani T24'te ve dikende pek çok e, gazetecinin kuvvetli eleştirilerini de e, e, kısmen bildirmeye çalışıyoruz. Bizzat atılan, ihraç edilen e, şeylerle de yapılmış. BBC Türkçe'de de KHK ile işten çıkarılan akademisyenlerle yapılmış. Gerek e, BBC Türkçe'de Rengin Aslan'ın gerekse de e, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, Öget, Öktem Tanör ile yapılmış. E, çok e, kapsamlı söyleşiler var. Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı'nın Profesör Doktor Öğet Öktem Tanır'ın, yardımcı doçent Doktor Meral Camcı'nın, Profesör Doktor İbrahim Kabul'unun, Profesör Doktor Yüksel Taşkı'nın, Sedda Öndül'ün sözlerine yer veriliyor. Ama üniversitelerin kendilerinden ne sesler geliyor? Profesör Doktor İlhan Uzgelin, yardımcı doçent Doktor Jale Özata dirlik yapanın. Çeşitli yani şoke edici, yani hiçbir haber verilmeden olduğu gibi, hiçbir kanuni şey de olmadan ee, ortaya çıkan bir şey. Profesör Yüksel Taşkın, özgüvensiz korkaklara teslim olmayacağız diyor. Öğrencilere de gücünüzün farkında mısınız diyor. Ee, Aydın Engin de, AK ...ademisyenler diye ayrıntılı bir yazı kaleme almış. ve e, Yani bayağı ciddi bir... E, ...üniversitelerin kendisi hariç... ...öğrencilerden, deko e, şeylerden... ...dekanlardan falan hiçbir ses yok... ...ama şeyden çok kuvvetli e, tepkiler geliyor... Yani e, 1402'liklerden de çok ayrıntılı bir şey geldi. E, 12 Eylül darbesinden sonra 1402 sayılı sıkı yönetim kanununun mağduru ve 1402'likler diye bilinen kamuoyunda akademisyenler bir açıklama yayınlıyorlar. Ve Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncel Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akgüz ve Baskın Oran'ın hepsi profesör imzaları bulunan açıklama diyor ki Bizler aşağıda imzası bulunan 12 Eylül dönemi askeri yönetimi tarafından 34 yıl önce görevlerinden uzaklaştırılmış Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ya da mülkiye öğretim üyelerinden hayatta olanlar ki bugün aramızda bu olmayan Bahri Savcı, Alpaslan Işıklı ve Kurtan Fişe'in de, de hayatta olsalardı bizimle birlikte olacaklarına inanarak şu duyuruyu kamuya sunmayı görev sayıyoruz. Tarihi boyunca çeşitli saldırılara uğramış ama hep dik durmayı başarmış köklü bir kurum olan mülkiye bugün öğretim elemanlarına uygulanan inanılması güç kapsamlı bir tasfiye sonucunda çökme noktasına getirilmiştir. Bu uygulama iki nedenle hukukun en temel ilkelerine aykırıdır. Apaçık, aykırıdır. Bir, olağanüstü hal yetkileri kullanılarak kullanılacak işlemlerin kapsamı olağanüstü hal ilanının gerekçeleriyle sınırlıdır. Görevlerinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızın olağanüstü hal gerekçesi olarak belirtilen olaylarla ilgili olduklarına dair herhangi bir kanıt ya da iddia ortaya konmuş değildir. İkincisi, Ceza niteliğindeki uygulamalarda savunma hakkı en ilkel ceza sistemlerinin bile temel ilkelerindendir. Mülkiyet tasfiyesinde bu ilkeye uyulmamıştır. YÖK ihraç edilen kişileri üniversiteler belirliyor açıklamasını yapmıştır. Bu nedenle mülkiyenin hocalarını yani eski asistanlarımızı sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştıran ...Ankara Üniversitesi yönetimini... ...özellikle rektör Erkan İbiş'i... ...şiddetle kınıyor ve derhal istifaya... ...davet ediyoruz diyorlar. Evet. Bakalım ne olacak aslında. İbiş'ten bir ses yok. İbiş'ten ses yok. Dekan yardımcısı da ben ne yapayım bilmiyordum... ...filan diye konuşma yapıyor. Sorulan sorulara da cevap veremiyor. Hiçbir şey istifa bir işe yarasa... ...hemen yapacağım gibi... ...aslında... Yapsın. Ondan sonra görsün. De... Dejavü işte bu... <gülüyor> 82'de bizzat ben Deniz'in de bir hayli ayrıntılı olarak yaşamış olduğum tartışmaları gündeme getiriyor. Bunlar hep böyledir. İstifa bir sonuç getirirse olmaz mı? İlk ben istifa ederim sözleri gibi. Görevlerden çok şey duymuş olduğumuz bir durum var. Etsin, Ama... biz arkasındayız. Etsin, biz arkasındayız. Evet, aynen öyle. E, KHK ile ihraç edilen Profesör Tanör de içerisiyle dışarısı birbirine benzer hapishane iç savaştan korkuyorum diye ayrıntılı bir e, mülakat vermiş e, Cumhuriyet'ten Sibel bah Bahçetepe'ye oradan da okumak e, mümkün e, kısa zamanda e, çok şey haberi kapsamak e, zorunda olduğumuz için şöyle kısaca e, geçelim önemli bir gelişme de şeyde oldu Trump'ın bir numaralı e, iklim düşmanı olduğu ilan edildi. Açık bir davada, gençlerin açtığı bir davada, Our Children's Trust diye e, ve çok önemli bir, e, epeydir takip edip sizlerle de paylaşmaya çalışıyoruz dinleyicilerle. Cül e, çok tarihi bir emsal niteliğinde dava var Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Juliana davası var orada federal hükümeti dava ediyorlar iklim değişikliğinin üzerinde herhangi bir tedbir almıyor harekete geçmiyor diye ve şimdi mahkemede 21 şey var davacısı var ve yeni bir dilekçe de koymuşlar mahkemeye Donald Trump'ın başka Barack Obama'nın yerini alan Trump bir numaralı iklim düşmanıdır yeryüzünün diyorlar. İlginç bir dava. Onu da takip edeceğiz. Öte yandan şey de söyledik 9. İstinaf mahkemesi. Ne diyeceğiz ona? Trump'ın kararını bozdu ve ayrıca da Standing Rock'ta da çok geniş çaplı bir şey başladı o kış karkış kıyamette dondurucu soğuklarda su gibi basınçlı su tazikli su gibi şeylere maruz kalan birçoğu da harap edilmeye çalışılan insanlar tekrar dönüyorlar hepsi ve sonuna kadar burada kalacağız diyorlar kenin bol denen yerde oglala su kabineleri bütün diğer kabileler, 300 kabilenin birleşmesi var ve full bir çevre etki etki değerlendirme olmadan yıllarca sürecek bir şeyi hemen kısa yoldan halledip, ne çedi filan deyip Obama yönetimi şirketine desteklediği şirkete de Kelsey Warren şirketine de açık çek vermiş durumda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorlar. 24-25 yaşındaki gençler. Bunu da ayrıntılı olarak takip etmeye çalışacağız. Avrupa Birliği de çok ilginç bir karar çıkmış. Karbon emisyonlarını fena halde arttırdığı ortaya çıkmış. Eğer Paris'te verdiği sözü tutmazsa yani anlaşmaya uymazsa 2030'a kadar bütün şey kapatmak zorunda olduğunu bir kez daha hatırlatmışlar. Kömür şeylerini. Yani Türkiye'de sayıları 70'i geçen hatta 80'e varan yeni kömür santralleri açılması, kömür yakıtlı santral açılması düşünürken Avrupa'nın tamamını kapatması gerekiyor 15 yıl içinde. Çok zorlanacağız diyorlar öte da Dekovil hattı projesi havadan görüntülenmiş Belgrad Ormanı'nı delip geçecekmiş İstanbul'un sonu olur deniyor bir numaralı iklim düşmanı kim acaba diye de e, sormadan geçemiyoruz ee, bir iyi, bir de kötü haberim var bu yarım saatin sonunda hangisinden başlayan hangisini istersiniz bugün nasılsınız önce kötüyü ver önce kötüyü verim Avrupa Komisyonu Yunan Adalarında kapıda vize uygulamasını artık kabul etmeyeceğini duyurmuş Kapıya gidip vize alamıyorsunuz. Yunan Adası'nda günübirlik tatil yapabilmek için o hmm. şeyleri yapacağınız zaman siz seversiniz oraları. Ee, yok. Hangi adalardan bahsediyoruz? Yazıyordu burada. Sayısız şey adı. Dodekanes adaları. Midilli. Midilli mi? Lesbos. Ona da mı? Evet ona da. Ee, Ege'deki Türk sahillerinden 7 Yunan Adası'na kısa süreli ziyaretleri kolaylaştıran ve 2012'den beri her yıl yenilenen kapıda vize uygulamasını artık kabul etmeyeceğini Atina'ya bildirmiş. Kim? Komisyon. Hmm. Schengen bölgesi dışında 3. ülke vatandaşlarının bu e, hakkı ortadan kalkıyormuş. Ama bu da uzun bir süreç. Yani geçtiğimiz sene tartışıyorduk diye soracak olursanız biraz daha öncesine gidin. 2012 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye'deki heyet bir araya gelmiş bizi muafiyet sürecini resmen başlatmışlar 3 yıl gibi bir zaman alması planlanıyormuş 2016'da en geç 2016'da deniliyordu 2016'ya gelindiği zaman artık aylar hesaplanmaya başlamıştı yok Haziran ayında olacak Temmuz ayında olacak ondan sonra Temmuz ayından sonra zaten işler karıştı bir daha olmayacak gibisinden de haberler çıktı ama şu anda baktığınız zaman da Kapıda vize uygulamasından vazgeçilmiş durumda. Kardak kayalıklarının yine aynı şekilde dejavu denilebilecek e, krizlere gebe olduğu bir evet. ortamdan bahsediyoruz. Bu kötü haberdi. İyisine gelelim hemen. İyisine gelelim. İyisi neredeydi? Ha iyisi de şu. E, Rusya, Türk iş adamlarına vize muafiyeti için çalışmaların başladığını açıklamış. İyi, tamam ya. Hadi gelin iyisiniz tavar iş. ne biz... Ayrı bir iş kurmaya karar verdik. Rusya'da mı? Sana da, evet. Silah sanayi kurarsanız siz gitseniz gitseniz orada. Ben buradayım. Sen katılmayacaksın mı? Sen, sen biz eline uğraş. Evet. Bu arada e, hükümet yeni kanun hükmündeki kararname ile anayasa aykırı bir seçim düzenlemesi yaptı. Diyor. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşet haberi hem televizyonların, hem onların ardından özel radyolarında baskı altına alınacağı, yüksek seçim kurulunun devre dışı bırakılacağı haberi var. Seçim dönemlerinde eşitlik ilkesine aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyonlara ceza vermeye etkisi kaldırılmış. Böylece yandaş medyanın referandum sürecinde sadece evet propagandası yapmasının önü açıldı diyor Ali Can Uludağ'la. Uludağ'ın haberinde. Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal yetkileri etkisiz hale getirildi diyerek düzenlemeye tepki göstermiş. Kümet KHK ile radyolara da el attı. Özel radyolar artık kendi vericilerini kuramayacak. Sermayesinin en az yarısı devlete ait olan bir şirket tüm özel radyo vericilerini elinde tutacak diyor. ...böyle karışık bir şey... ...yani tüm radyoların vericileri... ...tek bir şirkette toplanıyor... ...kapatılan kanalların frekansları da... ...satışa çıkacak diyor... ...T24'te ayrıntılarını daha sonra... E, ...görmeye... ...çimde de paylaşmaya çalışacağız... ...böyle... ...Seyyare... Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın, günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, soğuk ve gülüydür Budapest'te sabahından merhaba. <gülüyor> evet, ne yapalım? Evet, ne yapalım? Acımıyoruz diyorsunuz. <gülüyor> evet. evet, burası da soğuk zaten. Evet, bu yani. Bu referandumla ilgili bir sandığa gitmek veya gitmemek... ...işte evet. bütün mesele bu diye de bir yazın yayınlandı P24'te, değil mi? Evet. evet. Onun üzerinde konuşabiliriz. Aslında dün, ben şeyden bir giriş yapayım istersen... ...dün... Demokrasi için birlik kutuplaştırmadan hayır diyeceğiz mesajı verdi. Referandumda oynanacak anayasa değişikliği teklifine karşı hayır diyeceklerini açıkladılar. Dün İstanbul Tiyanter Tiyatrosu'nda bir toplantı yapıldı ve açılış konuşmasını eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Melda Onur... Yaptı ve 2016'da kurulan Demokrasi İçin Birliği'nin eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Rıza Türmen'in bir yazısından ilham aldığını farklı kesimlerin bir araya geldiğini söylüyorlar. Toplantıya Türmen katılamamış ama bu anayasa değişikliğine hayır demek özgürlük, demokrasi, hukuk devletine evet demek diye bir şey vermiş. Çeşitli kesimlerden katılımlar var. Hayır metnini şey yapılıyor ve deniyor ki sonunda anayasa değişikliği derhal geri çekilmelidir. İçte ve dışta savaş siyasetinden hemen vazgeçilmelidir. Bölgede ve ülkede barışçı bir politikaya geri dönülmelidir. Olağanüstü hal kaldırılmalı. Türkiye'yi normalleştirecek demokratik adımlar acilen atılmalıdır diyor. Ve hem evet. arkadaşlarımız izledi hem de Biyanet'ten de görmek mümkündü bunu. Evet. Tabi bu işte umarız ilham verici olur bu gibi çabalar. Çünkü sandığa gitmek gerçekten önemli. Şöyle ki işte ben metropol araştırmanın verilerini esas alarak bir öngörü yapmaya çalıştım P24 yazılarında. Ve orada da metropol araştırmada da çok başa baş yani bir de şeyi de düşünürsek özellikle şimdi vereceğim rakamları hata paylarını da düşünürsek neredeyse eşit rakamlardan, oy oranlarından, dağılımlarından bahsediyoruz gibi düşünmek lazım. Hayır oyu %50.9 ve evet oyu da 49.1. Yani burada işte hata payı da yaklaşık %2 gibi olduğunu varsayarsak yani tam birbirine denk neredeyse. Evet, oyu birazcık daha geride gözüküyor bu araştırmada. Ama e, anlık olarak da tabii çok değişebiliyor cevaplar. E, burada önemli olan şu, ağırlıklı olarak AKP seçmeni e, şimdi bu şey veriyor. E, hayır oyunu, e, evet oyunu. Hı hı. E, ve onlarda da e, birazcık olsun işte MHP seçmeni ekleniyor. Önemli olan bütün bu propaganda, bütün bu işte şeye rağmen... Medya bombardımanına diyelim vesaire ve başkanlık zaten epeydir bir gündemimizde artık. Bütün işte bu bunlara rağmen yani sağlam bir irade var arkasında AKP parti olarak her şeyini ortaya koyarak evet isimliyor. Buna rağmen AKP'nin içinde de bir cevapsız kalan veya hayır diyecek olan yüzde yaklaşık bir 15'lik kesim var. Yani AKP seçmeni içinde yüzde bir kesim. Buna soğuk bakıyor MHP seçmenine geldiğimizde bu oran %80'lere çıkıyor Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı Hayır'ın aslında güçlü bir başlangıç şansı var Durumu değiştirecek olan hayır'ın bence negatif Yani dezavantaj olarak alınabilecek şey şu Sandığa gitmek istemeyenler bir küskünler grubu var On, onların durumu düşündürücü. Yani işte e, mesela Kürtler ve zazaların yaklaşık %40'ı neredeyse sandığa gitmek konusunda girecikli. Ki bu kesimler özellikle e, hayır demeye e, yatkın kesimler. HDP seçmenleri arasından da var, AKP seçmenleri arasından da var. Ama e, Kürtler'de ve zazalar bir sandık üstü gibi gö gözleniyor. Keza sol ve sosyal demokrat olarak kendini niteleyen insanlar da Böyle tarif eden insanlarda da ciddi bir sandık küskünlüğü oy vermemeye yakın durma gözleniyor ki onlar da hayır grubuna yakınlar. O zaman yani bütün bunlar aslında sandığa gitmeyecekler de nasıl olsa işte sonucu değiştiremeyiz diye veya işte bu küskünlükten vesaire aslında evet demiş olacaklar fiilen. Bu çok acı bir şey. Ee, bunun ne kadar farkındalar veya da işte e, bu kırgınlık son haftalarda değişebilir mi bilemiyoruz. Ama bir tek kötü haber daha var ee, o da şu e, bir saldırı oldu mu işte geçen haftalarda da bundan bahsetmiştik bir işte terör eylemi oldu mu orada bile denklem değişiyor ve e, evetler anlık da olsa ön plana öne geçiyorlar. Bu, ama böyle bir olayla bu tarz anlık zıplamalarla onaylanacak bir başkanlık sisteminin de çok fazla yaşam şansı var mı? Bu da tartışılır. O yüzden hepimizin hayatını etkileyecek bir seçim bu. Ve ondan dolayı da sandığa kesmek. Aslında ben bir şey yapamam. Bu sonucu belli bir seçim. Dememek lazım. Ne olursa olsun o sandığa gidiyor olmak lazım. Tabii orada bir başka e, e, da, konu daha çıkıyor karşımıza. Oy vermek de yetmiyor. Sandık güvenliği de çok önemli. <gülüyor> ve e, maalesef e, oy veritesi e, denetim yapmamaya yani, niyetli gibi e, bir takım duyumlar var. E, yani böyle bir eğilim olanlar var daha doğrusu oy veritesinde. tam tersi çok heyecanlı ve çok hevesli biçimde e, denetim yapmakta kesin kararlı olanlar da var. Umarım sandığa sahip çıkanlar, denetim yapmak konusunda niyeti olanlar daha baskın çıkar oy ve ötesinin çerçevesinde olabilir veya onun ötesinde bir çerçevede olabilir artık nasıl olursa, nasıl bir platform oluştururlarsa. E, muhakkak işte ya bir partinin e, e, sandık müşahitlerinden olarak Veyahut da başka şekilde e, sandık güvenliği için özen göstermek gerekiyor Seçimin meşruiyeti işte var mı? Böyle bir seçim, e, bu, böyle bir referandum meşru olabilir mi? Bir tartışmalar da var Bunlar da haklı tartışmalar çünkü o hal şartlarında gidiyoruz e, bu sandığa Ve e, güven de bir yani ortam tabii ki bir bütün bu şeylerde kamuoyu araştırmalarını kendilerinden tutun, bütün bu işte sabaha karşı çıkıveren veya gece yarısı geliveren KHK'lara kadar orta aslında öngöremediğimiz garip bir ortamdayız. Herkesin bastığı zemin çok kaygan. Her an herkese her şey olabilir. Çok hakim. Ondan dolayı da işte bu kamuoyu araştırmalarında da şunu düşünmek lazım gene pozitif bir tarafını söyleyeyim için kamuoyu araştırmalarında bu kadar bu bilinmez ortama rağmen ve korku ve kaygı dolu ortama rağmen hayırlar bu kadar yüksek çıkabiliyorsa çünkü hep işte daha önceki programlarda da buna değinmiştik. Şu an kapımız çalınıyor. Bir anketör geldi. Ben X araştırma şirketindenim dedi. Ve size sorular sormaya başladı. Ee, ya e, büyük bir çoğunluk aslında cevap vermek istemiyor. Kapılarını kapatıyor. Ama cevap verenler de e, hangi cevabı verir acaba? Yani siz ne yapardınız bilmiyorum. Kendinizi sorgulayın. <gülüyor> Gerçek düşünceniz mi söyler misiniz yoksa... E, o an acaba şimdi başıma bir şey gelmesin ben şimdi bunu atlatayım falan filan diyemiş bir şey söylerdiniz. En bilemiyorum. çok hayatta en çok güvendiğimiz kişiler anketörler olduğu için tabii ki doğru şeyleri söylerdik hemen. <gülüyor> Kapıya vallahi gelen artık kimseye <gülüyor> güvenmeme gibi bir durum var herhalde. Ondan dolayı hele bir anketöre bilemiyorum yani. Biz anketörleri severiz. Açık radyoya gitsinler o zaman çok şey olur yani evet. tam nüfusun doğru bir örneklemi olarak <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> keşke açık Radyo gibi o bir örneklem söz konusu olsa Türkiye içinde o zaman başka bir yerlerde olurduk zaten ama neyse e, bütün bunlar işte ve rağmen hayır gene de bir yüzde üzerlerine çıkabiliyorsa e, bu bu çok önemli. O zaman da işte çaba göstermek lazım. Biliyorum bunu söylemek çok kolay ama e, bu ortamda da bu çabayı göstermek hiç... De... <gülüyor> yani hakikaten, hakikaten yürek istiyor, hakikaten cesaret istiyor ama e, gene de denemek lazım. Başka bir şans yok çünkü. <gülüyor> evet, yani direnmekten başka bir alternatif yok demişlerdi e, bu Kuzey Dakota... E... Üzerinde tekrar petrol boru hattını şey yapmak üzere gelişince hem de Excel, Keystone gibi iki büyük petrol boru hattına Trump'tan gelince direnmekten başka yol yok demişlerdi yerliler ve onların destekçileri olan bütün kesimler. Burada da böyle bir durum çıkıyor ortaya tabii. Tabii ama Amerika'da bambaşka aslında bir durum söz konusu. Şöyle durumlar tabii ki çok benzer ama ödenecek bedeller e, tabii ki Türkiye ile Amerika arasında karşılaştırılamaz. Yani tabii Trump'ın... E, evet. Şimdilik, şimdilik. Evet tabii ki. Amerika'da e, açığı kapatmak için epey bir çaba gösteriyor yani hakikaten. Evet. E, Elizabeth Warren'ı da e, konuşturmadılar vesaire. Koretta King yıllar sonra bir mektupla... E, tekrardan siyaset sahnesine döndü. E, Marcy Luther King'in eşi. Ve e, bütün aslında, yani çok acı bir şey. Yani kendi e, kocasını da bütün bu hak mücadelesine kurban vermiş bir kadın e, yıllar sonra e, tekrardan e, bütün aslında yaptıklarının, bütün yapmaya çalıştıklarının kendi nesli olarak sıfırlandığını görüyor. Çünkü işte Jeff Sessions'ın ee, orada işte aday bakanı olarak e, Atanması Onaylanması daha doğrusu sürecine Karşı çıkıyor Korettaki e, Ve 10 sayfalık bir mektup yazmış Genelde işte Twitter'da dolaşıyordu ama e, Sadece e, Giriş sayfasını Twitter'da gördük bütün işte yani sahnesinin yaptıkları, bütün hayatındaki işte temsil ettiklerinden falan vesaire işte bahsediyor ve nelere Alabama'da neden olduğunu, ırkçılık bakımından nelere tetiklediğini anlatıyor King. ve yani bu bütün bunların Amerika'da aslında yani bu çağda bu artık bu kadar acı yaşandıktan sonra hala mesele oluyor olması gerçekten acı Amerika çapında. Bize gelince biz bambaşka bir noktadayız zaten yani. <gülüyor> yani Türkiye'de kurumların tamamen eriyip adeta gittiğini görüyoruz. Üniversiteler yani mesela geçen gün o işte KK çıktığında kimler var diye bana birisi sormuştu. Onun için bakarken... Yani isimler gözümün önünden böyle akıp gidiyor. ve Makalelerde görmeye alıştığım isimler. <gülüyor> ve şu an orada işte seçilik bir şekilde yazılır. Ve o insanların yıllardır verdiği bütün emekler orada bitiriliyor. Kimileri emekli olacak, kimileri işte daha genç, daha gelecekleri yapacakları çok şey var. Daha birçok öğrencileri olacak, yazacakları makaleler, kitaplar vesaire üniversite ortamında. Daha önlerinde Hem duayen olanlar hem genç olanlar için Birdenbire o kariyerler Büyük bir sektöre uğruyor Bitiriliyor demek istemiyorum çünkü Eminim geri dönecekler Veyahut da bir şekilde devam edecekler Bir de tabii ki o KHK ile Üniversiteden Uzaklaştırılanların Pasaportları konusunda da sıkıntılar çıkıyor Vesaire Bundan dolayı e, yurt dışına gidenler de olacaktır muhakkak her şeye rağmen. Ama büyük bir kayıp yaşıyoruz. Yani bu Bazı üniversitelerin, Türkiye gibi bölümlerin e, tamamen artık e, bittiğini görüyoruz. Yani bunlar zaten Türkiye'nin yıllarca siyaset bilimi konusunda, e, diğer konularda... E, en iyi, en kalit, kalibre insanlarını yetiştirilmiş üniversiteler. Ya yani Bunlar biterse bundan sonrası nedir peki? Evet, kaos görünüyor. Yani özellikle tabii Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ya da Mektebi Mülkiye'nin ya da Mektebi Mülkiye'yi şahanenin ilk adıyla anlarsak, bu şekilde muazzam bir tasfiyeye uğramış olması ve bunun kendi içinden de Diğer rektör, Ankara Üniversitesi rektörü hariç kendi içinde dekanlarından dahi ses çıkarmadan yapılması mülki açısından oldukça önemli bir gerileme. Ama öğrencilerinin ve kalan akademisyenlerin ciddi bir karşı çıkışı olması da beklenebilir diye düşünüyor insan. <gülüyor> ya yani bu durumda işte edenler de var ama istifat meni de çare olduğunu düşünmüyorum çünkü orada öğrenciler de çok mağdurlar. Ya yani birilerinin de kalıyor olması lazım her şeye rağmen. O bölümlerde son direnebilenlerin de zaten yani ne kadar acaba direnebilecekler ne olacak bu endişe bir kere ortada hepimizde var. Ama öğrenciler de çok mağdur. Ya düşünün eğitim hayatınız birden bire e, öğretmenleriniz, size ilham veren hocalar, aldığınız dersler birden bire yok oluyorlar. Yani e, ayrıca bu nasıl bir moraldir? Her şey geçti. E, nasıl bir gelecek tahmini yapabilirsiniz ki bir ortamda öğrenci olarak? Birden bire e, çok saygı duyduğunuz e, derslerine girdiğiniz hocanın <gülüyor> işine son verildiğini e, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Yani bur buradan e, ne ders alırsınız <gülüyor> acaba? Ya o yüzden bütün bunlar aslında tabii ki çok büyük hatalar. Yapanlar için de büyük hatalar. Çünkü herkes de aslında aynı gemide. Ee, ve aslında bu kararları verenler, bunlara sebep olanlar, teşvik edenler de kendi bindikleri dalları kesiyorlar. E, yarın bir gün yani de, hadi diyelim işte başkanlık da geçti, o da oldu, bu da oldu. E, yani böyle bir e, ortada böyle bir e, çöl gibi kalan ülkeye kim başkanlık etmek ister ki? Hiçbir prestiji olmayan dünyada, olmayacak olan, e, hiçbir şey üretemeyen, hiçbir e, akademik vesaire olarak e, katkısı olamayan. E, ne Nedir yani başkanlık yapsanız ne olur öyle bir ülkeye ve yapmasanız ne olur? Kim sizin yüzünüze bakar? <gülüyor> hı Evet, çok ciddi bir eşikten daha geçmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğru. Dünyanın kötü bir dönemi tabii. Yani işte burada da işte dün e, yolda yürürken e, silahlı böyle e, materyal şekillerini kuşanmış. Askerler gördüm ilk defa Macaristan'da bunlarla karşılaşıyorsunuz. İşte yılbaşı kutlamaları sırasında da tanklar vesaireler e, sokaklardaydı. Ee, ki Macaristan'da hakikaten ordunun veyahut da herhangi bir askeri ya da işte güvenlik polisti vesaire bunlar gördüğünüz şeyler değillerdi ee, fakat artık burada da var ha bunu şey gibi söylemek istemiyorum ee, bir spikerler sanırım Brüksel'e gittiklerinde aa burada da var işte falan <gülüyor> gibi bir şeyler sosyal medyada paylaşmışlardı Oha işte falan gibi böyle <gülüyor> evet. <gülüyor> ama öyle, şimdi benzer durumlardan bahsediyoruz ama tabii ki e, yani mesela Brüksel'de çok büyük e, şeyler saldırılar vesaire yaşandıktan sonra hiç kimsenin tabii işkenceler, bilmem neler gördüğü, çok ağır e, şeyler yaşanan, e, tutuklu şartları bilmem ne yaşanan bir ortam yok yani bunlara rağmen. Fransa'da ee, isyan var bu arada. Bir e, siyah evet. gencin makatına jop sokmaya çalışmış bir polis ve ardından insanlar sokaklara döküldüler. Halen devam ediyor. Evet, Fransa'daki evet, yani. protesto gösterileri de. Keza işte başka bir şekilde Romanya'da. Evet. Romanya'da Aynen. ve Fransa'da evet ikisini söylemek lazım. Önemli. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii bu petrol hatları hatlarıyla ilgili özellikle çok ciddi yerlilerin yanında olan destek hareketleri var. Bakalım yani çok çok belirsizliklerle dolu ilginç bir dönem. E, Türkiye açısından bir tabii e, dış politikada neler oluyor. E, dün de bir yanlışlıkla bombalama durumu oldu malum. Çünkü e, e, Rus ya bir anlamda ilginç bir mesaj vermiş oldu Trump CIA direktörü Türkiye'ye bir ziyaret söz konusuyken. Şimdi ne oluyor Bir kere Trump'la Erdoğan Sonunda telefonla görüştüler Çok böyle arzulanan ve beklenen Ankara tarafından Telefon görüşmesi gerçekleşti Ve hemen arkasından da işte CIA direktörü Pompeo'nun ziyareti söz konusu Şimdi bir kere bu Ankara'da bazıları buna çok seviniyor olabilir ve bunu iyi ilişkilerin göstergesi olarak e, okuyor olabilir ama tam, e, bir yandan Rusya, bir yandan da Amerika'nın e, istekleri ve kendi aralarındaki asıl olan ilişki Amerika ile Rusya'nın arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği. Burada iki tarafın da arasına sıkışmış ve iki tarafın da e, bir yerine çekip itelediği bir ülke haline gelmiş durumda Türkiye. Bunda bir nasıl bir başarılı ve kıvanç kaynağı olarak görmek mümkün bilmiyorum yani. Hmm. Bundan sonra bir de CIA'nin bu dönemde çok büyük önemi olacak. Bir yandan tabii bu da çok ironik bir şey yani. Türkiye'de insanların hayatları karartılıyor. CIA ajanı, yok efendim bir şöyle bilmem derin İngiliz devletinin piyonu bilmem ne diye. Ondan sonra TRFM'yi o. Oh. Türk-Kuaz halılar. Kırmızı halı da kalmadı artık. Serilsin. Hemen anlaşmalar imzalansın. Ondan sonra... <gülüyor> yani, yani, direktörü keza aynı şekilde yani. Evet, Mike Pompeo tabi yani son derece tartışmalı bir kişi 52 yaşında genç ama en koyu sağcı muhabbet <gülüyor> çay partisi hareketinden geliyor evet. su işkencesi waterboarding denilen şeyin gayet uygun olduğunu söylüyor ve hatta şimdi yeni kararıyla Guantanamo'daki üssü dünyanın en karanlık yerlerinden birini genişletme kararı aldı Trump evet. Onun da oraya gittiğinde açlık grevi sırasında yok canım bir şey yok zorla besleme falan önemli değil gayet iyi kilo bile almışlar evet. demişti. Son derece gaddar işkence yanlısı evet. kürtaj karşıtı ırkçı sadece birisi yani o geliyor ve Müslüman din adamları... Olacak adam işte. Evet yani bana pek çok şey kilo abi. almış gibi geldi diyor 2013'teki açlık krevinde Guantanamo üstündeki Guantanamo Bey'deki ve su işkencesi de hayati bilgilerin elde edilmesi için kullanılabilir diyen bir adam geliyor Edward Snowden'ın da idam edilmesi gereken bir vatan haini olduğunu düşünüyordu. Evet. Çok acayip yani. Üstelik de Libya'nın Bengazi kentinde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne düzenleyen saldırının üzerine örtmekle de suçlanıyor. Fakat evet. yani böyle bir insan geliyor. Ne olacak bilmiyoruz. Valla yani... De... <gülüyor> Ne olacak? Türkiye'de de işte daha önceki programlarda değinmiştik bu Black Sites denilen kara bir yandan da işkencehaneler daha önce Bush döneminde kullanılmış olan Türkiye'de de açılabilir. Yani daha önce nasılsa bu şeyler eğitim için bir takım ılımlı muhaliflere eğitim yerleri kurulduysa Türkiye'de bugün de işkencehaneler kurulur. E ne olur ondan sonra da? Zaten ee, güvenlik bakımından çok büyük sıkıntıları olan bir ülke ve işte e, terörle mücadele böyle mi yapılır konusu. Tabii ki ortada kocaman bir külliyat var burada bu döneminde oluşturulmuş olan bir zahmet. Türkiye'deki, Ankara'daki karar alıcılar bir onları karıştırsınlar okusunlar. Nasıl olur? Terör nasıl patlar Türkiye'de? Neler yaşanır? E yani Romanya'da işte bir zamanlar bunlar ve Polonya'da açılmıştı. Ee, ve yıllar sonra çok e, iyi gazetecilik sonucu açıldıktan yani zaman geçtikten sonra epey üstünden e, çok iyi gazetecilik örnekleri sonucu ortaya çıkmışlardı. E şimdi bir de Türkiye'de yani gazetecilikte e, kalamadığı için ayakta e, çok sıkıntılarla e, kalan gazeteciler işlerini yapmaya çalıştıkları için e, ne kadar Türkiye'de ortaya çıkabilir ne olabiliriz? Bunları da bilemiyorum ama muhakkak ki Amerika'nın Türkiye'den çok net bir şekilde istediği bir takım talepler var ve bunlar da siyai odaklı ve onun için zaten Pompeyo da Türkiye'ye yollanıyor ve Türkiye bir bir anlamda araç olarak kullanılmak isteniyor ve ya pazar payı da var mı? Bence yok ne? İleri Türkiye. Anti Amerikancılık Yapacağım. Bakın benim işte tabanım <gülüyor> Zaten Amerikanın çok kötü olduğunu, darbe yaptığına inanıyor mu diyecekler Yani ee, Obama zamanında bunlar geçer, geç, Geçerli akçeydi Ama şimdi olabiliyor mu? Yani şimdi Sıkıysa e, Trump diyelim ki Yarın öbür gün bir gün Gelirse Türkiye'ye Merkel'e Yapıldığı gibi Obama'ya yapıldığı gibi Terörist Trump geliyor Diye e, Hükümet'e yakın basında bakalım manşetler çıksın. Evet bu arada <gülüyor> Rusya'nın yanlışlıkla e, vurduğu evet. ve çok ciddi bir şey. Tabi Hürriyet gazetesinde e, tam e, yani 16 kaç sütuna ise işte 9 sütuna ya da 11 sütuna tam manşet Rus hürriyeti vurduğu şehit diyor. Ama onun dışındaki mesela hükümeti destekleyen e, yayın organlarında gazetelerde daha alt, çok daha alt sıralarda En aynı dipte Elbab'da Dost Ateşine üç Şehit gibi Mesela sabah gazetesinde Verildiğini, Starda da Bab'da Rusya'dan Yanlış hareket Yanlış hareket diye gene küçük Böyle verilip e, Geçiştirildiği görülüyor e, Putin özür diledi diye Ama bir tepki de e, yani bir resmi bir açıklamada görmedik henüz Biliyorum can e, baktım. yani Rusya'ya karşı demin konuşuyorduk e, seninle programa girmeden önce <gülüyor> yani bir bu kaza veya diğer belli değil ama bir tepki var mıydı Rusya'ya dersen biz göremedik yani hem resmi kanallardan hem de sokakta e, bir protesto görülmedi Evet işte bir yandan Amerika'yı memnun etmek zorunda Ankara bir yandan da Rusya'yı bakalım işte nasıl olacak çünkü Rusya'ya karşı da aynı şekilde pazarlık payı son derece düşük gözüküyor ve iki yani Amerika ve Rusya kendi aralarında bir anlaşmaya varacaklarsa da bir ee, bir anlamda işte o büyük yakınlaşma gerçekleşecekse de e, bunun işte e, zaman alacaktır ve gene de iki taraf arasında güç çekişmeler olacaktır. Türkiye'de tam ortasına düşüyor bu güç çekişmelerinin. Ve dediğim gibi yani yapılacak bir, ya bu kadar kendini kendi içinde kutuplaşmış, bu kadar kendi güçsüz hale düşürmüş bir ülkenin ve başkanlık, başkanlık, başkanlık sürekli bu gündemle kendini yıpratan bir ülkenin e, hala o hal şartlarını e, yaşayan bir ülkenin Neyle pazarlık, ne, ne güçle pazarlığı olabilir ki? Kendi içinde bir kere e, bir e, müthiş bölünmüşlük ve yıpranmışlık sendromu yaşıyor. Neyse gene e, pozitif bir şekilde e, kapatalım. Çünkü pozitif kampanyaya çok ihtiyaç var. E, hem başkanlıkla ilgili hem hayatla ilgili her şeyle ilgili. E, işte güç zamanlar yaşanıyor. Fakat bunları da atlatmayı bilmek lazım. Ayakta kalmayı bilmek de lazım. E, ve şöyle... Alice Walker 9 Şubat doğumlu kendisi e, Amerikalı yazar e, aynı zamanda işte bu e, siyahların hak mücadelesinde e, yer almış aynı Martin Luther King zamanında e, evet, o zamanlardan <gülüyor> beri ayrıca More Yıllar filminden de kendisi e, o filme kaynak olan e, eserin sahibi olarak tanınabilir ya onun bir lafı var, ee, insanların pes etmesinin en yaygın, en rastlanan yollarından bir tanesi, hiçbir güçleri olduğunu e, düşünmemeleri, güçlerinin farkında olmamaları. O zaman işte nasıl işte yapamam, nasıl olmayacak dediğiniz an, o zaman ipin ucu gerçekten kaçıyor. İşte bu Alice Walker'ın bu e, konudaki sözü bence gerçekten Hepimizin kulağında küpe olmalı ve bunu hatırlamamız lazım. Evet mücadele etmek kolay değil, evet ayakta kalmak kolay değil, moral bozmak çok daha yakın ve kolay olanı. Ama inanın ki yolu var olmak zorunda. Çünkü içeride de olmak çare değil, dışarıda olmak da çare değil gerçekten. Yani Hep bunu söylüyorum, yani pasaportunuzdan kaçamıyorsunuz. Ben de burada Türkiye'nin sorunlarını hem psikolojik olarak hem de bir Türkiye vatandaşı olarak sürekli yaşıyorum. Yani hiç merak etmeyin ve ben burada da kalıcı değilim. Aman Allah korusun yani diyorum kendi kendime çünkü gerçekten de göçmenleri barına basan da bir ortam yok. Benim yıllardır tanıdığım sevdiğim Macaristan'ın yerinde esiyor. Ben burasını çok daha bir Batı Avrupa ülkesine tercih ederek bir zamanlar buraya gelmiştim. Ee, şimdi yine çalışmalarım için bir süredine buradayım. Ama yani e, zaten burada olacaktım ama e, her gün üzülerek ve lanet ederek ayrıca burada zaman geçiriyorum. Bunu da söyleyeyim. Demek ki bir şey yapmak gerekiyor herkes Evet. Için. Son olarak senin yazına da paralel e, nitelikte bir şeyi de söyleyeyim ben de. Bu Tarık kız ya ikinci. E, Önemli bir yazı kalemi alarak referandumda evet ya da hayır demek fark etmez diyenler yanılıyor diyor. Ve hayır demokratik bir anayasanın yapılmasını ve toplumun gelişip ilerlemesini sağlayacak tarihsel bir tercihtir diyor T24'teki yazısında. ve e, Çünkü evet toplumu geriliğe ve durgunluğa mahkum eden bir seçim. Hayır ise Türkiye'nin yıllardır beklediği demokratik bir anayasanın yapılmasını ve toplumun gelişip ilerlemesini sağlayacak tarihsel bir tercihtir diyor. Önde gelen e, e, Kürt Aydın ve siyasetçilerinden Doktor Tarık Ziya ikinci son yazısında. Evet yani maalesef çünkü böyle, bir takım böyle yazılar oldu ee, ne evet ne hayır işte boşverin sandığı falan gibi biz ne gördük ki bu cumhuriyetten tarzı. Ee, böyle değil tabii bunun yazılarda da çok iyi niyet olduğunu düşünmüyorum. Ee, tarzı Ziya bu anlamda çok katılıyorum. Ee, i̇yi niyet çok ayrıca bu yazılarda ben kendim bunu buna ekleyeyim. Çünkü e, ne şiş yansın ne kebap ben hem o tarafta ilişkilerimi koruyayım hem de e, anti demokrat gözükmeyeyim. E, kaygısıyla aslında kurnaz bir tavır olduğunu düşünüyorum bunların en iyi ihtimalle onun için veyahut da hatta da e, aslında e, sandığa gitmemenin e, hayır e, diyecekken ay boşver ya falan filan bize, biz ne gördük ki buradan zaten falan gibi bir tavır içine girmenin de aslında evet demenin ta kendisi olduğunu bilmek lazım ona göre Peki. çok teşekkür ederiz sizin. ben teşekkür ederim Görüşmek, Görüşmek üzere Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında Paralellikler, karşılaştırmalar Açık gaste. Cem Çetinle spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey merhaba. Günaydın sevgili Cem merhaba. Ee, esas olarak ne konuşuyoruz bugün spor mu kavga mı? Yani <gülüyor> Aslında. Aslında evet bu kavga geçen haftaki Beşiktaş-Fenerbahçe e, Kupa maçını biraz e, konuşmayı arzuluyorum. E, i̇şte e, birinci konu bu hakem. Hakem faktörü. E, hakem eleştirmek. İşte, hakemlerden performansı. çok i̇şte, ha hakemi bir deniliyor. Vesal vesal. Bu konuyu isterseniz biraz masaya yatıralım. E, e, Türk futbolunda son dönemde hakem yetişmiyor diyoruz. Cüneyt ee, Çakır örneğini de bazen zaman zaman kullanıyoruz. İşte yurt dışında çok iyi maçlar yönetiyor ama Türkiye'ye geldiği zaman performansı ...çok da iyi değil deniliyor. Niye? Havasından suyundan mı memleket? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne, ben, bana göre neyle alakalı biliyor musunuz? Ee, tabii olayı farklı boyutlarda değerlendirmek lazım. Masaya yatırmak lazım. Ee, şimdi oyuncuların... E, ...iş ahlakı. Yani oyuncuların... E, düşüncesi maça çıkarken psikolojik halleri yaptığı işe saygı, rakibe saygı hakeme saygı vesaire vesaire. Daha düşünüyorum ki bizde şöyle bir anlayış var. Ekemen anlayış işte kazanmak için her yol mübah yani kazanalım da nasıl olsa olsun acaba sebep hakemlerin kötü olmasının Türkiye'deki hakemleri yani Türkiye'deki hakemlerin kötü olmasında acaba bir faktör olabilir mi bu? oyuncuların e, tabi her oyuncu için konuşmuyorum. mutlaka içlerinde e, düzgün olanlar vardır ama önemli bir bölümünün hakimini kandırmaya yönelik işte kazanmak için her yolun anlayışına hakim olarak mı sahaya çıkıyor sorusunu sormak lazım e, yani bu egemen bir e, görüşse e, o zaman bu insanları sahada yönetmek ne kadar zor bir iş değil mi? Yani, yönetebilir misiniz? Sürekli sizi kandırmaya çalışan, şimdi düşünün siz eee radyoyu yöneticilik yapıyorsunuz ve etrafınızda mütemadiyen sizi kandırmaya çalışan bir sürü insan var. Yani Yok mu? Var. Ben biliyorum onları. Şu anda ikisini <gülüyor> görüyorum bir de Başkanlık karşına. sistemi var radyoda. <gülüyor> Şebbey. Siz biliyorsunuz. <gülüyor> hani ne kadar e, işiniz e, zorlaşır. Yani ee, işinize bile konsantre, işinize konsantre olamazsınız. Acaba ne yapıyor? Şimdi ne dalı böyle çeviriyor. Işte, doğru mu yapıyor? Yanlış mı yapıyor? Yani otomatikman e, performansınız düşer aşağı iner yani. Ve bir noktadan sonra da kontrolü kaybedersiniz. Ve paramayaklık başlar. Evet. Yani. Türkiye'nin olduğu duruma da benziyor şu andaki. Yaşanmakta <gülüyor> olan duruma da benziyor anlattınız biraz. O paramayaklık e, daha... kontrolün gitmesi. Ama bunun içinde tek adamlar ya da tek kuvveti ve iktidarı tek yerde Toplamaya da gerek yok gibi duruyor. Yani paylaşılsa mesela o iktidar farklı herkes kendi görevini yapsa herkes kendi işini yapsa bunlar eşit bir şekilde olabildiğince eşit bir şekilde dağıtılmaya çalışsa farklı bir organizasyonla farklı kurumlarla belki daha ideal bir sistem oturtulabilir. Sen yukarıdan bakıyorsun ben daha ziyade aşağıdan yukarı bakan bir insanım. Herkesde bireysel ahlak söz konusu olsa, herkes yaptığı işi ahlaki çerçevede yapsa bence yukarıya da gerek kalmaz. Yukarısı ne kadar çok eleştirilse eleştirilse insanlar eğer bireysel ahlaka sahipse zaten sorunların önemli bölümü hallolmuş olur. Evet o da eğitimle alakalı bir şey galiba eğitimle alakalı bir şey tabii genel anlamda eğitimle alakalı bir şey işte e, çok doğru söylüyorsun e, aitliği işin içine e, okul eğitim geliyor aile eğitimi geliyor toplumsal eğitim geliyor giriyor, giriyor. E, bilinçle alakalı bir şey ise i̇şte bilincin e, azıtlan seviyesi çıkartılması lazım dolayısıyla e, yani e, bu sorunlar tabii insan faktörüne olduğu zaman sporda da aynı sorunlar var siyasette de aynı sorunlar ekonomide de aynı sorunlar, ta, sokakta da aynı sorunlar var yani e, ...farklı değil e, sorunlar... ...ama kaynağı ne yazık ki... ...kaynakta yaşadığımız sorunlar aynı... ...dolayısıyla bireysel ahlak... ...yani şimdi e, yorumlara bakıyorum... ...maç sonrası yorumlar... ...tabii maç, maçı da değinmek lazım mesela evet, da... ...ne oldu düz bir konu... ...yani bir kere bakan, daha... ...tabii maçın başında daha oyuncuların... E, ...negatifliklerini görmek mümkündü ...yani işte olsa Beşiktaş... E, kaptana, ...kaptan Kaptan olacaksa çıkıyorsun... ...senin belli bir olgunlukta olman lazım... Yani belli bir e, toparlayıcı bir gücün olması lazım. E, uzlaşmacı bir kimliğin olması lazım. çünkü takım kaptanası. Herhangi bir takım değil ya. Yani. Beşiktaş e, takımının kaptanı olarak çıkıyorsun. Daha maçın başındaki davranışları e, maalesef o, o kaptanlığı taşıyamadığını zaten gösteriyor. yani e, Burada e, o kaptanlık nasıl ona veriliyor? Bu da ayrı bir soru. yani Bir yönetim sorunu da var Beşiktaş'ta. Bu kim kim kaptan? Oğuzhan. Oğuzhan. Yani, e, tabii kime verirsiniz? E, doğru isim mi? E, mesela daha maçın başında e, Fab e, ma, psikolojik bir savaşı başlatıyorsun. Yani ne kadar anlansın? K kendi sahada oynuyorsun. E, sağ avantajın var. Tribünlerin tamamı Beşiktaş bu dolu takım olarak eğilsin. E, senin bunları tenezzül etmemen lazım. İşte burada... Ee, bireysel ahlakın yanında Olgunlukla da alakalı bir şey Yani olgunluk da çok önemli Ne Evet olgunlaşma Yani e, çünkü takım kaptanlığına Getiriyorsan herhalde bireyselde Belli bir olgunluk Demek ki e, bu kripten o kaptanlık su içinde Devrede değil mesela Bu da ciddi bir yönetim hatası mesela. Şimdi herkes böyle sorumlu ve hatalıyken e, Sizin hakemlerden e, Dört dörtlük bir performans Beklemeniz mümkün değil. Kaldı ki e, ben hakimi e, tüm bu şartlar çerçevesinde çok da başarılı buldum. Çünkü kontrol bir zaman kaybetmedi mi de deniliyor ki e, işte kırmızı kart olayı Tosic'e gösterilen kırmızı kart işte e, maçın başında e, bir iki tane sarı kart gösterseydi e, hiç bunlar yaşanmazdı. Bir kere maçın başında sarı kart göstermek kadar yanlış e, bir tutum olamaz. Çünkü neden? Maçın başında gösterdiğimiz bir sarı kart ama bir 5 dakika, 10 dakika sonra pozisyon gereği yapılan bir sertlikte, sarı kart gerektiren bir sertlikte... O zaman kırmızı o, olacak. O zaman kırmızıya dönecek. Bu sefer 10. dakikada o oyuncuyu siz atmış olacaksınız. Hmm. Halbuki FIFA diyor ki, mümkün olduğunca e, oyuncuları sağda tutun. E, denge e, Sayısal açıdan denge bozulmasın. Yani... Şimdi böyle bir e, realite varken nasıl e, siz maçın daha başında fon yok, yumurta yokken sen kartı başvursaydın hiç bunlar yaşanmazdı diyemiyorsunuz. Bir kere bunlar bu e, yorumlar ya çok bilinçsizce yapılan yorumlar ya da çok bilinçli yapılıp belli kurumları, belli kişileri yıpratmaya yönelik e, yorumlar oluyor. Yani ben çok Samimi ve çok doğru bulmuyorum bu yapılan yorumları ve bir, bir de yanlış yön toplum yanlış yönlendiriliyor. Yani evet. Bozdemeler de yanlış yönlendiriliyor. Ce ee, Cem Bey e, bu, bu konuyla alakalı bir haber daha vardı. Şubat ayının başında gelmişti. Futbol maçlarında sarı kart cezası alan oyunculara bir de zaman cezası verilmesi öngörülüyormuş, Tartışılıyormuş. Uluslararası Futbol Birliği. İFAP tarafından görüşülecekmiş bu konu. Ee, ama handball handbol gibi bazı sporlarda uygulanan bu zaman cezasını futbola da getirmeye çalışıyorlarmış. Bu çözüm olur mu? Bu futbolcuların hararetini alma konusunda. Git biraz sen dinlen gel demek. Ya tabii ki hep doğal 2 dakika cezası var. Ee, olabilir yani. Kuralları güncelleyebilirsiniz. 20 kuralları... dakika verirseniz kenarda durur. Ondan sonra hararetini alır o şey. Ondan sonra <gülüyor> din, geri gelir. Din, dinlenmiş de ama o avantaj Kim sağlar Biler sonra. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet. Evet, avantaj, evet. Avantaj sağlayabilir. Dinleniyor ondan Aynen, sonra. Oyundan değil. çıksın ama dinlenmesin. Sağ etrafında Koşsun. tur yapsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama atletizm pistlerini de kaldırdık sağlarının evet. çevresinde. Evet. C o zaman o zaman ağırlık çalışsın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bulmaları <gülüyor> bir şey bulmaları gerekiyor. Yani sonra gazetelerde e, yorumlara da bakıyorum. E, ismini zikretmeyeceğim. E, çok önemli bir e, gazeteci büyüğümüz diyelim. Hakem için köşesinde yaptığı yoruma bakın Diyor ki e, titrek çocuk kendine güvensiz zaafları yüzünden okunan biri Otorite sıfır, büyük bir ihtimalle okul hayatı bile ezik bir tip. Yani neden ne, nereye taşıyorsunuz? Beden dili de öyle, o beden diliyle maç yönetilmez zaten. Yani bir kişilik haklarına da inanılmaz bir saldırıya dönüşüyor bu. Yani evet. ezik bir tip ifadesini kullanmasında kadar. Sakıncalı'da evet, kadar. Yani bu gazetecilik mi? Şimdi gazetecilik mi? Spor, gazetecilik spor mi? şeylerinin yani <gülüyor> futbolcuların meslek ahlakından bahsederken e, gazetecilerin, e, spor yorumcularının ahlaki durumlarının meslek ahlakından da ayrıca söz etmemiz, tartışmamız lazım tabi. E, tabi yani e, az önce dedim ya her, her kesimi ilgilendiriyor e, bu sorunlar. Yani e, hakem e, FIFA kokartı takmış, yeni FIFA kokartı takmış. İşte, e, ligin ilk yarısında en fazla e, maç yöneten hakemlerden biri. Ve e, zaten e, maça atandıktan sonra ciddi bir şey de başladı hakeme yönelik. Ya, bu maçı Ali Malı'nın mi? Zaten o yönetilen maçlarda direkt oyuncuları sağdan atıyor. E, bu maçı kaldıramaz. Yani... Bu tür yorumlara da ihtiyaç yok. Yani bu tür yorumlar bile çok yanlış. E, dolayısıyla da sonra da diyoruz ki hakemler e, niye e, iyi değil? E, ben e, şahsen e, bu şartlarda e, hakemlerin Türkiye'de e, avcadılan performansı sergilebileceklerini düşünüyorum. Ama bu hakemlerde alakalı değil. Az önce de söylediğim gibi. Yani çevre faktörü hakemlerin performansına olumsuz yansıyor. Her şeye rağmen e, ben e, mesela Tos için atıldığı pozisyon, hakem o pozisyonda Beşiktaş lehine foulu vermiş zaten, foulu veriyor, e, foulu Beşiktaş lehine vermişken Tos içi kalkıyor, gidiyor, Feneriye e, kafa atıyor yani. yani. <gülüyor> ne lüksü var? Zaten hakem senin lehine karar vermiş ve e, bu oyuncuyla Beşiktaş yönetiminde hafta içinde söz, sözleşme yenildi. Ve bir milyon üzerinde bir milyon yıldırım üzerinde yeni bir sözleşme yapıldı. Senin şimdi teşekkürün bu şekilde mi olmalı? Belki kendini tutamamıştır. Çocuk çok sevinmiştir bu evet. milyonluk sözleşme. Ben de başka bir yorum getireyim. Bazen e, bu kadar e, sıfırlı sözleşmeler yaptığınız zaman hak etmiyorsa işte oyuncular bu e, yükü kaldıramıyorlar ve bunun da e, bedelini sağda herkes ödüyorlar gibi geliyor yaptıkları bu yanlışlar. Evet. Peki bunu bitirirken bizde de şey söyleyeyim cezaları nasıl buluyorsun Cem? Yani... Cezalar daha bir, bir fiyasko. Yani, e, belki tos içe verilen ki normaldir. Yani o davranışlar e, cezasız kalmamalıydı Çok ağır bir ceza gerektirmeliydi Yani e, onu atıma tutmasa Acaba e, Tosic hakeme mi saldıracaktı Yoksa Van Persie mi saldırıp Sağ içinde dövecekti yani, Bu davranışlar e, Sen 5 yaşın futbolcusu yani, Hangi takım futbolcusu olursan ol olur Ama yani, tabi takımların e, marka değerleri var e, Buna uygun davranış modeli Zaten bir yanlış yapmış Hakem seni cezalandırmış daha. Kime niye saldırmaya çalışıyorsun Tosic'e verilen cezayı normal biliyorum ama Neydi Tosic'e? 4 maç ceza verildi Van şey. e, e, Persie'ye 3 maç ceza veriyorsun Yani Van e, Persie neye sana 3 maç ceza veriyorsun Yani ceza vermen gerekiyorsa de, Dili çıkarmış efendim Dil, türbinleri e, dilini çıkarmış Yani şimdi Eğer bu noktalarda e, Ceza veriyorsa o zaman e, Türkiye Süperlik'te pek çok futbolcu Pek çok ceza alması gerekiyor yani e, tahmin ediyorum ki e, Van Persie'nin cezası takipten dönel gibi geliyor. Yani 3 maç ceza e, bana göre e, çok... Bir de eli var ama. yani. Ya şimdi... E, Elini şortunun içine sokması. Çünkü Paskal'da olmaya aynı hareketten ötürü epey bir ceza verip kendi deyimiyle futbol hayatını bitirmişlerdi. O da radyocu çok, olmuştu. Şimdi çok, Van Persie de aynı şekilde radyocu olarak görebilmemesi gibi bir durum söz konusu olacaksa biz burada çalışmayalım. Bırakalım bu iş. E, her elini ben, içine atacak sporcu radyacı ben, olacaksa? anlık fotoğraflar hiçbir zaman e, kesin yargı yapmamak gerekiyor. Çünkü onun öncesi bir de görüntüleri izlemek lazım. Ha, yani, öyle mi? E, tabii şimdi bir fotoğraf çekiyorsun işte eli o tarafında diyorsun. Yani acaba düzeltiyor mu düzeltmiyor mu ne yapıyor ne bir öncesi yok mu yani. Hmm. Bunları bir görüntü olarak izlemek ben lazım. Detaylı yani. olarak bakmamıştım bağlam Evet e, bu ee... dil meselesini de ayrıca radyocu adları lazım değil. bazı genç arkadaşlarımızın dilleri ağzlarından çıkmıyor. <gülüyor> yani de, <gülüyor> içeri girmiyor pardon. <gülüyor> açık açık radyonun çalışma kurallarını güncellemek gerekiyor. <gülüyor> <Cezalarını> geliyor <gülüyor> bana ezik de diyeceksiniz şimdi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama ya, o dil nasıl? Gördüm bilmem maç izlerken de direkt de kameraya kaladı. Ama yani, maşallah çok uzun bir dil varmış. Ama, evet, bu kalem gibi. <gülüyor> bir de e, bile bu eğlence ya biz aslında iş yani biz Türkiye'de spor karşılaşmalarında çok ölüm kalım meselesi yapıyoruz. Yani ya, eğlenceli adam dilini çıkarmış. Yani ben beşinci dil mesela <gülüyor> Güldüm geçtim. Yani e, niye bunu bu kadar çok e, ölüm kalım meselesi e, yapıyoruz? Onu da anlamıştım. Dil meselesi önemli. Hayır zaten ne herkes sürekli olarak birbirini katleden sokakta evde insanların olduğu bir gerilimli bir toplum düzeninde tabii bu dil meselesi de iş büyümüş anlaşıldı aslında rahatlatması gerekiyor yani evet, biraz yani ama işte bileyim, daha sonra işte Bishtaş başkanının hemen mat sonrası yapmış olduğu yani yani süt kupası gibi yani İngiltere'deki e, kupaya gönderme yaparak e, küçük e, nedir o öyle, ne demek yani yani bu mağlubiyetimiz önemli mi ya yani bu altta bir kupa ya yani Bizim hedefimizlik şampiyonlu yani, yani bu kupayı da kaybettik yani süt kupası zaten yani tabii o süt kupası meselesini siz hatırlarsanız İngiltere'de bir dönem <gülüyor> evet, e, sponsor <gülüyor> afzamını atmıyorlsa süt yani ...çirketi olduğu için... Süt kupası... ...ama e, o küçümsediği... E, ...İngiliz Telekupası... E, ...futbol tarihinin... ...en eski... E, ...en itibarlı prestijli... E, ...geleneksel... ...futbol organizasyonlarından biridir yani... E, ...ona gönderme yaparak... E, ...böyle bir... ...yorumda bulunması... ...böyle bir demeç vermesi... işte e, ...maalesef bizim yöneticilerimizin de... E, spor kültürü demiyorum Futbol kültürünün ne kadar e, İklarcısı bir durumda olduğunda e, Gözlerim nesiniyor evet. yani, e, yani Şöyle de bir yanlış var Sen e, o maça e, Yedek kadrolu e, Yedek oyunculardan kurulu bir kadrola çıkarsın Yani maçı önemsemezsin Yani bizim için ilk hedef Deyip e, bazen Avrupa Kulüpleri bunu yapıyor mesela kupayı önemsemiyorlar Onun için yedek e, ağırlık oyuncularla Çıkıyorlar ha, Sen Neredeyse bütün as oyuncularıyla çıkmışsın ve kazanmayı hedefliyorsun. Kazansaydın yine aynı ifadeleri kullanabilir miydi? Zaten e, tahmin ediyorum ki çevresi de e, başkanı uyardı. E, bir iki gün sonra da e, bu sözlerinin doğru olmadığını ve kamuoyundan özür dilediklerini e, açıkladı. Bu da tabii alkışlanması gereken bir davranış. Herkes hata yapabilir ama hatadan geri dönmek de bir erdem yani. Fikret Orman mı? Beşiktaş Başkanı evet. özür mü dilemiş? Evet, evet. Yani maç sonrası yaşananlardan dolayı özür dilediler. Çok da hoşuma giden bir başka söylemi daha vardı. Yani e, futbol mutluluk vermesi lazım işte futbol insanı e, insanı eğlendirmesi lazım e, bizim de e, bu sağlamamız gerekiyor gibilerinden bir açıklaması vardı sponsorluk e, sözleşmesinin yenilenmesi töreninde oldu yani e, bu kadar gerilim varken. Yani futbolun insanları eğlendirmesi, bu gerildenden uzak tutması, işte keyifli, işte çok güzel istatlar var, çok güzel ambiyanslar yaratılıyor e, e, süper Lig'de Süperlikte de yıldız futbolcular da var işte e, bunu yıldızları da kıymetini mi bekliyoruz işte fanpörsi bunlardan biri işte Antalya'da Eto var, işte Galatasaray'da Muslerası vs vesaire, vesaire yani ciddi para da canıyor e, ama e, bir şölen olması gerekirken. Biz o şöleni maalesef negatife çeviriyoruz. Hacran parana da yazık, insanlara da yazık. Evet, bu arada da şey cezası bir ya da işte şey olursa serbest kalırsa, azazar rabada şeydeki tribündeki, lojadaki yeri de verilir diye mi ediyorum Fikret kere tabi. <gülüyor> Do bir de şeyi çok yanlış biliyorum. yöneticilerin mesela şampiyon olacağız hani yine spor kültü futbol kültne öndenme yapmakiyoryen yani bu kadar kesin ifadeler yani kullanmak da çok yanlış çünkü hani biz bunları çok fazla itibar etmiyoruz çünkü biliyoruz yani hiçbir zaman kesinlik yok yani zaten spor güzel kılan da belirsizlik ilkesinin egemen olması. Yani şimdi sen kalkıp e, Rekabet bu kadar yoğun devam ederken Süperlik için konuşuyorum Ne kadar e, Nasıl bu kadar iddialı konuşabilirsin Biz şampiyon olacağız Yani e, bu tür Demetçilerin de e, verilmemesi Ve verenlerin de ciddi bir şekilde Cezalandırılması gerekiyor mesela Çünkü bunu Maalesef e, herkes e, Bu şekilde bizim şekilde Yorumlamıyor ve Öyle bir hayal dünyasına e, Kaptılıyor ki kendini o şampiyonluk gelmediği da o insanların davranışları e, maalesef e, şiddet e, odaklı oluyor. E, önüne de geçilmiyor. O şiddeti de anlayamıyoruz. İşte, e, otobüslerin camları kırılıyor insanlar birbirine saldırıyor. Pahalar bilmemeler falan. Evet ee, ben bir de şey Cem, sözünü kestim. Evet, yok para. yok bitirmiştim. Buyurun ee, Son olarak da şeyi sormak istiyorum. E, fanatik gazetesi yazar Nilay Yılmaz pazar günü oynanan İstanbulspor Amedspor maçına İl Güvenlik Kurulu kararıyla Ametspor taraftarlarına yine alınmadığını 26 haftadır hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde deplasman yasağı uygulandığını Amedspor taraftarlarına ve o kadar yasağında o kadar zıvanadan çıktığını insanları kütüğüne göre böldüğünü söylüyor. Yani üç arkadaş maçı izlemek için stada gittik. Stadın girişinde yapılan kimlik kontrolünde Nüfusa kayıtlı olduğumuz yere bakıldı. E, ve ben Bursa kütüğüne bağlı bir Türk olduğum için seçilmiş taraftar olarak problem yaşamadan içeri girme hakkı kazandım. Kürt bir arkadaşımız kütüğünde Amasya yazdığı için içeri alındı. İstanbul'da doğup büyümüş 37 yıldır stadın olduğu bahçeli evlerde yaşayan diğer arkadaşımız ise kütüğünde Urfa yazdığı için yasaklı ilan edilip stada alınmamış. Sebep, bağlılığın emri yasak. Bu evlicilik budur işte diyor. Ne diyorsun? Şimdi e, maçlardan önce il güvenlik kurulları toplanıyor. O il güvenlik kurullarında e, kulüp temsilcileri de var. E, kararlar oradan çıkıyor. E, çıktıktan sonra da e, uygulama şekli siz de belirttiğiniz gibi. Ama bu sadece Türkiye'ye e, has bir uygulama değil. E, bu tür uygulamalar Avrupa'da da bu şekilde. Mesela diyorlar ki Türk seyircilerin e, alınmaması örnek veriyorlar. Yani, örnek bir karşılaşma. Ee, sizin üzerinizde e, Türk olduğunuzla ilişkin bir kimlik çıkıyorsa sizi almıyorlar. Ee, ya da Paris Saint Germain e, Bastia maçında işte Korsikallar girmeyecek diye bir karar çıkmışsa Korsikalılar'ı e, sırada sokmuyorlar. Yani. Ama kötü bir şey değil mi Cem Bey? İşte e, eğer tabii sonuç itibariyle eee ...hümanist olan herkesin... ...bu uygulamada kabul etmesi... Mesela Ur Ur Urfalıyım ben... ...Fenerbahçe maçına gitmek istiyorum ama Urfalı olduğum için... ...Fenerbahçe maçını Fener Şükrü izleyebilmem ...izleyememem gibi bir durum kötü bir şey değil mi? Tabii ki kötü bir şey ...yani masumsun, hiçbir şey yapmamışsın... ...düzgün bir vatandaşsın... ...ve alıyorsun çocuğunu... ...bir maça götürmeyi... Evet. ...planlıyorsun, hazırlıyorsun ama... ...bir gidiyorsun kişide de Urfalı olduğundan için... ...o günkü uygulamada aslında ...giremeyeceğini alıyorsun... Tabii insan yani üzülüyor, kabul edebilecek bir şey değil ama işte onun için her bireyin her bireyin hem kendine hem de topluma karşı sorumlulukları var. İşte bu bilinçte buna da bir ölçüde tabii medeniyet, medeniyet kelimesini her şekilde değerlendirebiliriz ama herkes sorumluluğu bildiği zaman evet. o zaman bu sorunları yaşamayız. Ama, ama o çocuğun yapabilecek bir şey yok. Babasıyla beraber maça girecek çocuğun Urfa doğumlu olduğu için evet. yapabilecek bir şey yok. Yok. Hop, yok her şey işte. şey olacak yani tamam ya şey. onun için toplumsal uzlaşma evet. va içinde yaşama e, onun için çok önemli bu değerlensiz bu değerleri biz dikkat etmediğimiz zaman işte e, kazanmak için her yolu bah anlayışla yaşadığımız zaman e, bugün güçlü olabiliriz e, bugün istediklerimizi yapabiliriz ama bu gücü yarın yitirdiğimiz zaman e, o günleri de e, düşünmek o günleri de dikkate almak gerekiyor Dolayısıyla uzlaşma, barış içinde yaşama işte bu olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. İşte insanlarda da bu bilincin oluşması gerekiyor tabii. Ve sevgi. Tabii bunu her programda konuşuyoruz. Hatırla bir gün değil mi? programda sen hatırlamamıştın yani eskiden geçmiş yıllarda dergi maçları yüzde elli Fenerbahçe oldu. Yüzde elli Galatasaray yüzde elli Reşitaş ya da ama bunları niye yaşayamıyoruz? Geçmişte bunları yaşamışız. Geçmişte bu güzellikler yaşanmış. İnsanlar kol kola gitmişler. Bu kadar güvenlik tedbirleri de alınmıyordu. Bunları biz çok güzel birlikte izliyorduk bu karşılaşmaları. Ben de hatırlıyorum. Ben de o maçlara gidiyordum. Ama şimdi niye 20 yıl önceki güzellikleri yaşayamıyoruz? 30 yıl önceki güzellikleri yaşayamıyoruz? Yani burada da insanlardaki bireysel davranış sorumlulukları da görüyoruz. Ahlaksızlık evet. Yani ahlaki tabi bir ahlak sorunu var ama bilinç sorunu da var yani e, bir de e, işte e, uzlaşmacı olacağız e, herkes humanist olmak mecburiyetinde tabi ki farklı sesler farklı görüşler farklı ideolojiler olacaktır ama birlikte yaşanımız için bunlar e, şey olmaması olumsuz e, unsurlar olmaması lazım Aynen. peki bitirelim artık herhalde <gülüyor> Evet, aslında geçen hafta hep bir şey konuşacağız bir türlü konuşamıyoruz. Aslında futboldan ya bu Hakan Çağanoğlu biliyorsunuz ceza aldı 4 ay. Hmm. Ee, geçen, hafta da pro, yani geçen hafta sıcağı sıcağına konuşmak istiyordum ama gündem o kadar yoğundu ki bugün de konuşmak istiyordum. Yani o da çok ilginç. 17 yaşında işte babasıyla birlikte Trabzon'a 100 bin euroluk bir protokol imzalıyorlar. İşte Trabzon'la oynayacağını ilişkin. Sonra vazgeçiyor ee, ve işin tabi daha da ilginci o 100 bin euroyu hiçbir zaman e, aile Trabzon'a ödemiyor yani. Ee, burada da işte o futbolun e, az önce getirmiş olduğumuz hani, olumsuzluklarından bir tanesini bu örnekte de görüyoruz. Daha sonra önemli futbolcu oldu. Trabzonlar bu işin içinde bu o davadan vazgeçmediler ve ortaya e, bu tablo çıktı ki bu tablonun da bence en vahim tarafı Mart ayında. Finlandiya ile oynayacağımız Çok önemli bir milli karşılaşma var O milli maçta maalesef Hı -hı. Hakan 4 ay ceza aldığı için Forma Giyemeyecek Kim bilir daha buna benzer Ne örnekler vardır da Biz Duymuyoruz bilmiyoruz evet. Ama kulüpte diyor ki tabii Trabzon haklı davasında bunu altını çizmek gerekiyor Biz Diyor ki Trabzonlar biz Bu parayı yeniden ödemesini istedik ne menajeri yüz bin yürüyü gölledi ne de aile bize bunu parayı ödedi, gelir ödemeyi biz de dolayısıyla mahkemeye gittik ya salıyorlardan hakkımızı aradık gibilerden açıklama da vardı. Evet. Hani oyuncu tarafında eleştirmek lazım, değil mi? Ya, almışım parayı oynamayacaksın, niye iade etmiyorsun kulübe? <gülüyor> Bu da çok düşündürücü tabii. Ki. Evet. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> şu... Ahlaka örnek. <gülüyor> çok teşekkürler Cem. ...bir şey değil, yayınlar... İyi i̇yi yayınlar, iyi hafta ...hem Çetin'le... ...spor... ...evet çok yoğun bir haftayı da... Gene ...geride bıraktık... ...ve bitirirken de... ...Delfonics grubundan Major Harrison... ...dün... ...70. yaş günüydü onu bir gün gecikmeyle kutlamak için de Delphonics grubundan Didn't I Blow Your Mind This Time adlı parça çalarak bitiriyoruz. Hepinize gü günaydın. günaydın. Günaydın. Hello Stranger Seems so good to see you back again How long has it been? It seems like a mighty long time Ch-pa-ch-pa, my baby, ooh It seems like a mighty long time Say hello to me Remember that's the way it used to be ooh, ooh. It seems like a mighty long time chubop, chubop, My baby ooh, ooh. It seems like a mighty Seems like a mighty long time, chubba chubba, my baby. Oh, it seems like a mighty long time, chubba chubba, oh, my baby. Chubba chubba, my, oh, my baby. Chubba chubba, my, my, my baby. Chubba chubba, my, my baby. I'm so happy that you're. İzlediğiniz